kaçış rotanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barışı, dağcılık, sea kayak, base jump, triathlon, kaykay, downhill, mountain bike, off! Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. Dikkat! Annenizi beraber dinlebiliriz. Amerika'dan selamlar saygıdeğer dinleyen Türkiye Radyoları'nın Biricik Doğa ve Macera Kültürü Programı Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 Rock FM'de gene yelkenleri doldurdu rüzgarla yola çıktı. Evet efendim sevgili dostum Cem Saroğlu yanı başımda ve bendeniz naçiz kulunuz Kaan Aybudak radyo coğrafikayı sizler için hazır ediyoruz. Cem Bey ben hoş geldim stüdyomuza bu sefer öyle değil mi? Aynen öyle hoş geldiniz Kaan Bey nereden geldiniz? Bir, bir defa daha BBC olmadığımızı gösterdik saygıder derne son saniye girdim şu anda kulaklığı kaptım mikrofonun karşısına geçtim Cem şahane bir playlist e, hazırlamış iyi ki buradasın Cem e, kurtardın vallahi programın başlangıcını aynen saat 14 oldu ve cumartesi günündeyseniz çok doğru frekanstasınız 94.5 Rock FM neyin sözünü verdik daha ilk programdan iyi müzik iyi sohbet burada 2 saat boyunca sizlerle olacak Atlantik Okyanusu'nda tekne batıracağız bugün burada hep beraber Aman Allah <gülüyor> havuz, Atlantik Okyanusu'ndan henüz geldik e, kontrol ...Konuğumuz Dilek Ergül... Hatta ...hatırlarsınız... Yani. Evet, ...herhalde... ...vallahi birkaç ay önce... ...konuğumuz olmuştu diyelim... Evet ...yazın galiba olmuş. Evet ...çok çok eğlenceli bir konuktu... ...gerçekten müthiş bir program yapmıştık... ...çok eğlenmiştik ve... ...aslında kendisinden de bir söz almıştık döndüğümde... ...dönüşte bir burada görelim seni evet, demiştik... ...bir, bir uğrayacağım seni demişti... ...şu anda döndü... zorunlu bir dönüş yaptı... ...ve tekrar yola çıkma hazırlıkları yapacağını duyduk biz... ...bir başka... ...bir canlı yayından... ...öbür canlı yayına koşturuyor tabii Kendisi. Evet diğer radyo iki telde olduğu için evet. bugün İstanbul trafiği bir felç çünkü deniz yolları tıkanmış bugün İstanbul'da. Rüzgar ters mi? rüzgardan dolayı Aa, fırtına başlayacak. Fırtına yol başlayacak. Yollarda. Buradan da şimdi hemen yola çıkmak üzere olan saygıdeğer dinleyene söyleyelim. Deniz yolu kullanamıyorsunuz. Köprüler felç. Ne kullansınlar? Marmaray'ı yapsınlar Hı. ama senin gibi kaçırmasınlar bir Marmara Evet evet Marmaray. Ben yani 6 yıldır kendim bu hallere düştüm. Evet Marmaray'la bugün yolculuk edebiliyorsunuz ya da metrobüs kullanabiliyorsunuz. Diğer yerler felç. Buradan şimdiden söylemiş olup bir de bir anma hizmetinde de o zaman hocam sen şu güzel playlistin ucundan bize yakmaya Aynen. başla da. Peki o zaman başladık. It's a party dedi. Savvayız. Cumartesi öğlenine uygun bir parçadır. Şimdi de bir one hit wonder çalacağız. White Town, Your Woman. Sonrasında buradayız. <gülüyor> Gecikme fırsatlar goldta. İnteli 5 işlemcili Acer notebook goldta 1199 lira. Gold Teknoloji Marketleri. Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik. Boğaziçi Trash Kolonyası. Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi Lavanta Kolonyası. Reklamlar bitti. biraz önce White Town'un bir Chrisine dinledik. Your Woman bu bir One Hit Wonder'de şimdi ise 2000'de diyez Falls dinleyeceğiz My Number Radio Geografik'a ardından sohbete başlıyoruz yok olmayın. Radyo Geografikadan bu sefer tam bir merhaba ile karşınızdayız Zira sevgili konumuz Dilek Ergül. Ta nerelerden? Yani Atlantik'ten dönmüştür, rahat rahat döndü diyelim Hakikaten. iki tellilerden buralara e, gelmesini bekliyorduk. O zaman biz hem, hem bir telliden gelişini hem de Atlantik'ten dönüşünü bence bir kutlamalıyız Cem şu anda. Aynen. Evet kadro, Bravo, kadro şu anda evet, kadro doğru. ideal oldu. İdeale evet. da ilk başta şimdi ideal kadroyla evet. sahadayız yani. Dilek merhaba denedin peki. Merhaba merhaba 2 saat 45 dakika merhaba. <gülüyor> Dilek şimdi nereden geldin? Bir trafik şeyi versene bize raporu versene bize şimdi hani en taze bilgi sende çünkü evet. bir hizmette yapmış olduğum Sokağa çıkmak üzere olan değer dinleyeni. Tamam siyah giyimli adamlar zincirli, Black kuyu, yani. in Black. zincirli kuyuda uzaylı saldırısı var kapattılar. Dolayısıyla <gülüyor> arada, da uzaylı saldırı. Değil ...ama ciddi menembelak var değil mi? He, var. Evet, zincirli koyu kafamışlar, trafik, He. felç, deniz Yıldız'dan. yolları da çalışmıyor. Deniz yolları çalışmıyor. Ha, hafif esintili olduğu için. Ee, şimdi bu hafif esintiliyi sonra anlatacağım senin neden olduğunu. Kimle <gülüyor> taş atıyorum burada? Fırsat geçti elime. Ondan sonra yıldız katılımı açık. E, açık derken yıldız katılımından gelebiliyorsunuz. Beşiktaş'tan itibaren yıldız katılımı 2 saat. Randevunuz varsa? Unutun. Unutun. 2 evet. saat. Boğaz yürüyün. Köprüsü açık, Altınzade açık, Kalın açık. Hı. Ama Beşiktaş'tan itibaren stadın orası falan kilit. Kilit. İşte Beşiktaş ve o civarlarda Hı. uzaklaşın, uzak durun. Deniz yolda çalışmıyor. Hani bilginiz olsun şimdiden evet. bir söylemiş olalım. Türkiye'ye hoş geldin. Teşekkürler. Radyoya zaten hoş geldin. O kısmı anlatayım istersen. Ha, o daha canım. rahattı çünkü. Dokuz gün açık deniz geminin biriyle geldim. Rahat rahat geldim. <gülüyor> ne gemisi? Kuru yük gemisine mi geldi? Hadi, hadi canım. <gülüyor> Beni bir kuru yük gemisi kurtardı. Sen bir yatla çıktın kuru yük gemisine döndün Bu hikayenin arada geçen olaylarını anlatacak mısın? Ya anlatacak. Hay neresinden başlasak biz güle oynayan. Sana, yani. sana beyaz mendiller salladık. Seni T uğradık. Tibet bayraklarını taktığımı Taktın. bilmenizi istiyorum. Harikasın. Taktın, tamam. Bir hava mı oldu o Tibet bayraklarıyla yolda? Bir yelkenliyle Evet, ya o, onu açıklayalım mı saygıdeğer dinleyenlerine? Belki evet. o programı dinlememişlerdir. Biz e, şen, şen şakrak bir program yaptık. E, evet. Dilek e, ile bir hatırlatalım birlikte. ne yapar ne eder ve niçin buraya bir önceki doğru programda dediniz. geldiniz? Do doğru dediniz. Ya O zaman ben susayım. Ben, e, sen neden yola çıkmıştın Dilek? hadi e, Devam ediyor mu bu arada başkan kampanyası? Tabii ki. Ha, tabii sen ki. niye yola çıkmıştın? Evet, niye yola çıkmıştın? Neydi mevzu? Buraya niye geldin? Biz seni niye buraya çağırmıştık ha, daha neden, önce? Neden, evet, neden? Bir kendini hatırlatırsan saygıdeğer dinleyen bir hatırlamış ben olsun. Ben Dilek Ergül. Rota Atlant Tek başıma 9 metrelik yelken teknemle Atlantik Okyanusunu geçmek üzere yola çıktım. Bu hayalimi gerçekleştirirken de bencilik etmeyeyim dedim. Ee, ve çok inandığım bir şey kız çocukların eğitimi içinde bir fon yaratmayı düşündüm. Bunu da Darüşafaka Cemiyeti ile birlikte e, bir proje hazırladık. Ve ben yoldayken sizler zaten gerçekten çok güzel bir destek geldi. Daha da fazlası gelecek inanıyorum şu anda artıyor da destekler. Sizler Darşıbaka Cemiyeti'ne üçünüzün yettiğince bağışlar yaparak 1863'e rota yazıp mesaj atarak 5 TL bağış yaparak beni 9 ay boyunca desteklediniz. Sağ olun, var olun. Ve fakat. Ve fakat sonra açık denizlerde neler oldu <gülüyor> ters rüzgarları mı yakalanıldı <gülüyor> korsanlar nalan. mı geldi neler oldu <gülüyor> nazarlara mı geldik <gülüyor> nazarlara geldik nazarlara peki, geldik peki yol güzel mi başladığım kadarıyla İstanbul'dan çıkışın buradan uğurladık seni e, gayet keyifli gitti 9 ay boyunca hani evet. ufak tefek şeyler olmuştur ama yani çok da başın derde sokacak şeyler olmadı bir anlatsan yol nasıl başladı nerelere gittin rota nasıldı Şimdi, Hop diye anlatma tabii. Yok iki yok yavaş yavaş. bitirme. İki saatin var böyle rekanlar. Yok rekanla. yok yavaş. Bütün malı harcamayalım yani hemen burada. Dalga mı çözüm ben? İki saat bulmuşum var şimdi. Kimlere <gülüyor> ne taşlar atacağım dur. Hadi at bakalım. Heh. Şimdi bir kere e, bu programın da ana kaynağı ekstrem sporlar. Asa ben bir sporcu değilim ama bu bağlamda sporcuyum aynı e, zamanda. Amatör olarak da Start olsa. Estağfurullah macera hı. bu aynı zamanda macera kültürünü istiyoruz. İlla profesyonel sporcu olmana gerek yok. Aynen adrenalin Aynen. macera. Mevzu bunu, yani. bunu yaparken de ne yapıyoruz? Tabii ki hayatımız her zamanki gibi. Öncelikle safety hı hı. first hani güvenlik ilk evet, geliyor arkadaşlar aynen. diye. Harika bir yolculuğa başladık. Simina hı hı. ile birlikte benim teknem. Ee, İstanbul'dan çıktık. Ege Denizi'ni geçtik güzel bir zamanlamayla. Derken e, Ege Denizi'nden itibaren bazı katılımlar oldu Akdeniz'de ki öyle konuşmuş. Tabii Akdeniz, evet olur ekiple. diyorduk zaten. He, aynen. Olur diyorduk. Oğlum geldi. Anne ol güzel, güzel güzel yelkenler yaptık. Güzel adrenalinler <gülüyor> yaşadık orada. Harika. Süper. Tabii bu arada e, Simina Nazlı Kalp'si bir kız. Ara ara tamirlerimiz, sorunlarımız oldu. Olmadı hmm. değil ama bizim işimizin gereği. O. Tabii evet. Simina kaç yaşındaydı, Lek? 32. 32 yaşında. Hmm. Şimdi e, oradan da işte güzel bir İon Denizi geçişimiz oldu. Hmm. Tiran Denizi geçişimiz oldu. Balear Denizi geçişimiz oldu. Nefis yerler gördük. Bu gittiğimiz yerlerin çoğu da küçük küçük balıkçı köyleri. Hı, küçük küçük balıkçı koyları. Kaldın mı? Yani ayak bastın mı yoksa yani oraya yanaşsan da teknede mi kalmayı tercih ettin? Ay ne yaptın? Ayak bastığımız <gülüyor> yerler de oldu. Hı -hı. Yanaşsak da e, daha çok teknede geçirmek istediğimiz yer, e, zamanlar da oldu. Hı -hı. Örneğin işte Kea gibi, Itaka gibi, az turistin gittiği. Hı -hı. Böyle onu çok güzel ayarlamışlar. ...Yunanistan onu çok güzel ayarlamış... ...bazı adaları turistlere yem yapmış böyle... Hmm, ...santrenin... dokunulmaz kılmış... ...bazına dokunulmaz kılmış... ...zaten topu topu 80 tane ev var adada... ...hani neresine ne gideceksin... ...gitsen o ne yapacaksın uh -huh. ha, ...otel da. dediğin yer 9 odalı... ...neymiş... Adam ...gran otel yazmış 9 odalı... İyiymiş ya 9 oda gene... <gülüyor> yani gra ...gran kısmı... ...evler iki oda... ...dolayısıyla 9 oda... ...en büyük bir... ...gran kısmı... ...baya büyükmüş tak, tak, canım... ...büyük yani. kısmı orada... ...enfes koylar... Müthiş tabiat. Ve öyle çok müthiş tabiat ve çok büyük paraların gerektirmediği seyahatler bunlar. Aslında ufak bütçeli işler bizim yaptığımız işler. Değil mi? Şimdi iki tür denizcilik var. Hı -hı. Bunu buradan herkese özellikle söyleyelim. İki tür dağcılık aslında iki tür trekkingcilikte olduğu gibi. Hadi şimdi siz de biliyorsunuz. Hı -hı. Birisi hakikaten paran vardır. Güzel büyük bir tekne alırsın rahat rahat. Hatta e, sana yardım edecek bir ekip bile bulunabilir. Hı -hı. Denizciliktir kesinlikle kınadığımı düşünmeyin. Bu rahat kısımdır. şey i̇şte dağın base kampına inen amcalar var limana da tabii, biz bunları biliyoruz. Hı. Saklamayın bize, ben her şeyi biliyorum annemle. <gülüyor> Annelerden bir şey saklanma. Evet. Ondan sonra bizde de öyle. Bizim tarzımız ise az bütçeyle. Hı hı. Hani biraz da e, yaradana sığınıp. Rabbin bizi koru değil. Ben öyle. Allah beni koru. Bak, hepsi burada. Tibet bayrakları, her şeyler. Asla anneciğim nazar boncukları. Muz kalır her şeyleri. Biz de şey diyoruz ya... Allah'ımıza hayırlı insanlarla karşılaştırıyor Yola çıkarken, ya, yola yola çıkarken <gülüyor> öyle. Allah korusun Allah siz bir de yoldasınız. Ondan sonra... E, biraz bir bütçeyle... ...sınırlı bir bütçeyle... Bulabildiğin, ...bulabiliyorsan sponsor bulamıyorsan kendi yarattığından... ...bir şekilde yola çıkıyorsun. Ben de öyle yola çıktım siz biliyorsunuz. Hı -hı. Bütçemin hemen hemen üçte biri sponsor... ...üçte ikisi de kendi birik, birikimlerimi harcamıştım. Hı -hı. E, bizimkisi daha zevkli. Çünkü biz... Marina yerine o koyda demiriyoruz. Koyda kalıyorsun aynı. Koyda güneşi batırıyoruz. Diğer e, ülkelerin yelkencileriyle birlikte. Oradaki sohbet çünkü bambaşka bir sohbet oluyor. Artık gerçekten deniz oluyor. Evet. Saygı gördüğün bir yerdesin. Bunu bu şekilde yapabiliyor olduğun için. Yapabildiğin için tabii ki de. Tabii ki. Bizim Türkiye'de ...ya tamam çoluk çocuk yapıyor... ...samanın balyasını bağlıyorsun... ...buradan karşıdan alıyorsun... ...bu arada ben o saman balyası tanışmak istiyorum... Öyle mi ha, ...nasıl geçti ben bir soracağım ona... ...kim diyor canım öyle, öyle demiyorlar... ...sen bırak bırak <gülüyor> diyenler var herkes... <gülüyor> Bak sen ha. Bak Elin çocukluğundan beri Kuzey Atlantik'te yelken yapan Fransızı sana ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Vaa wow, saygı duyarım. respect. Respekt Tabi tabi saygı duyarım diyor. Hocam bizim ülkede maalesef şöyle bir durum var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak e, konsepte özellikle son yıllarda çok gelişmiş bir şey. Bu çevre hakkında da aynı şey. E, sanat hakkında da daha geçen gün işte tekrar tekrar burada anlatmayacağım ama bir çok büyük bir opera geldi. Amatör bir koroyla Opera, dünyanın en büyük operası dediler bir profesyonel koro gerekiyordu amatör koro koyup yaptılar hani büyük skandallar oldu şimdi bu işte Andante dergisinde çalışmaya başladım ben de hani orada da bu makaleyi hazırlıyorduk falan bizim de işimiz zora girdi vesaire dediğim gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak her alanda yani bu sana şey sana özel bir durum değil yalnız değilsin bu konuda yani tabii canım tabii yani ee, tabii ki bu sosyal sorumluluk projesi de her şeyden Hı -hı. önce bir de Burada bir gönüldaşlık vardı. İnsanlar tekniği satsaydın on kızı okuturdun. Arkadaşlar teknen bir milyon lira değil. Ben sizden bir milyon lira istiyorum. <gülüyor> Kapınızı ona göre çalıyorum. Ona göre yani. Ya bu bağış meselesi enteresan direkt. Yani biz de e, kimsesiz çocuklar organik e, gıdalarla beslenebilsin diye Koruncuk Vakfı ve Buğday Derneği'nin birlikte yürüttüğü bir e, kampanya vardı. Onun için koştuk kendimize. Harika de. bir vakıf. Yani e, inan 3 kuruş bağış vermemek için söylenen şeylere inanamazsın. Yani bazıları şunu dediler. Ben evlenirken e, çevre için ağaç dikmiştim. Daha ne yapayım falan diyenler oldu mesela. İnanabiliyor musun? Böyle hani saçma e, konuşmayla yani, gerek yok. Ben sanki, düşünüyorum de geç yani. Yani hayatında bir defa bağış verecekmişsin gibi davranıyor sanki o insanlar. Hani o hayatında de. bir kere iyilik yapma şansın varmış ve onu da kullanmışsın gibi davranıyorlar. E, o nedenle yani biz sürekli Seninleydik yedik Simirna'da olduğumuzu... ...umarım sen de hissetmiştin. Aa, ee, o nedenle o o kaka insanları boş verelim... ...biz senin neler yaptığını... ...hangi rotadan gittiğini... ...kaç günde nerelere vardığını... ...merak ediyoruz eminim radyo... ...geografika dinleyeni de merak ediyordur... ...lakin bu dinleyen... Arada müzik sırada da de. şunu der. Ya bunlar da konuşuyorlar müzik çalmıyorlar falan. Yok yani. öyle evet biz <gülüyor> iyi müzik çalıp keyifli sohbet. Bunun sözünü birinci programda vermiştik. Peki bir Tokyo Hotel dinleyeceğiz. Çok sevdiğim parçası. Otomatik gelecek ardından buradayız bir yere ayrılmıyorsunuz. Hem bir de ardından küçük reklamımız var 10 saniye kadar. Onu da bekleyeceksiniz. <gülüyor> Şaşırtan, hayran bırakan ve merakla beklenen 46 Makaz'ın şimdi iPhone ve iPad uygulamalarıyla App Store'da. Ayrıca www46 makazincom sitesinde de yayında. Üstelik uygulama ve derginin tüm sayıları ücretsiz. Burak Efendisiniz, 94.5 burası. Biz Radyo Geografika, Kaan Aybudak, Cem Sarıoğlu mikrofon başındayız. Sevgili Direkte Atlantik'ten gelen... ...kadın... ...Atlantik'ten gelen adam diye bir dizi vardı hatırlar mısın? Ha, hatırlamam. <gülüyor> Tilek bugün Atlantik'ten <gülüyor> gelen kadın. <gülüyor> evet, perler evet, var. Denizin dibine bir dalar yüzer. Peki ne yaptık en son? Tokyo Hotel dinledik. Otomatik ondan önce de The Falls dinlemiştik. Peki nerede kalmıştık? Yolculuktaydık. Öncelik, e, minik Yunan adalarından bahsediyordu. Evet, çok Turist, güzel koylardan bahsediyordu. Kapalı. kapalı olan Sadece yerlerden. öyle Aynen. çok az evin olduğu adalardan bahsediyordu. Ve çok uygun fiyatlı adalar bunlar. Herkesin gidip ziyaret edebileceği... ...değişik su sporlarını falan da yapabileceği adalar. Ee, ama şimdi... ...şimdi bak... ...yelkencilik şöyle bir şey... ...o adalar, o güzellik... ...evet... ...su kapanın patlar... <gülüyor> ...egzoz... ...egzoz borun patlar... ...eyva eyva... ...rüzgar basarken limanın ağzında kalırsın... ...kayalıklara doğru... ...eyva eyva... ...yaa... ...bunda yaşıyorsun tabii... ...var tabii evet... ...adrenalin olmazsa... ...olmuyor canım yani hakikaten... ...o zaman şipor olmuyor... Eyvah, <gülüyor> ...eğlence olur. ...biz şipor <gülüyor> kısmındayız... ...aynen... Dolayısıyla e, öyle şeyler de yaşadık. Ama deniz dünyası enteresan. Hemen oradan birilerini anons yapıyorsun. Hemen oradan bir hı hı. birileri dingilerle koşturup koşturup geliyor. ...hele sen bir de yalnızsın. Yalnız bir şey anlatacağım. Pisara adasına girdim. Midil'in hemen altında böyle ufacık bir ada. Hı. Oradan Andros'a geçiş yapacağım. E, 80-90 millik bir a ada. E, bir yol var önümde. Pisara'da dinlenmek istedim. Ufacıcık bir ada. Harkulada bir balıkçı e, köyü, ufacık hı hı. bir yer. E, fakat limanın girişi çok zor. E, demir atıp e, kıçtan kara dediğimiz şekilde geri geri yanaşmam gerekiyor. E, artık Simina'dan mı benim kaptanlığın acımınlığından mi bilmiyorum. Bir iki denlik yapamadık. Irga tarzalandı. Demir elle topladım. Tekrar atacağım. Zorlandığım bir alan rüzgar da basıyor. Tam akşam Hı -hı. başladı, meşhur Ege'nin. Oradaki e, bandırayı söylemeyeceğim. Birkaç tekneden yardım istedim. Hiç umurlarında olmadı. Hadi canım. Döndüm, geldim. Güvertenin tepesine çıktım tam ortalarına. Dedim ki beyler, tek başımayım. Yardım edin edin etmedin. Girdim yere girerim dedim. Var <gülüyor> ya altı adam koştu ikisi botla. <gülüyor> <gülüyor> Çizgi Çok iyi yaklaştırdılar beni. <gülüyor> Çok iyiymiş. <gülüyor> ee, direkt Simin'in bandırasınaydı. Biz Türk bayrağı Türk bayrağı var değil evet. mi? <gülüyor> Türk bayrakları onda ara ara böyle dalgalandırdık gururla da. Güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani, Cumhuriyet bayramını falan denizde kutladık oh, kızım var. <gülüyor> Eyle aldı. Peki onu soracağım. Biraz önce Semirhan'ın biraz nazlı bir tekne olduğundan bahsetmiştim. Hani bu da ben şunu çıkarttım bu durumda denizin ortasında başına bir takım teknik meseleler, teknik aksaklıklar gelmiş sanki. Doğru geliyor, gelebiliyor. Evet. Tabii bunu her Bunlar, denizci biliyor, geliyor. Tabii mesela nasıl şeyler gelebiliyor ve sen bunların üstesinden kendin gelmek zorundasın. Nasıl yapıyorsun? Tabii. Bu mevzuları sen bayağı burada karadayken çalışmışsın o zaman. Tabii şimdi... dersini işte, iyi çalışıp yola çıkmışsın. Elimden geldiğince diyelim. Elimden geldiğince bir kere bol miktarda kitap okudum. Yerli yabancı pek, çok, ya, pek, hı, pek çok kitap. ya iyi çalışmışsın dersinde Pek çok kitap. Artı bizim bütün deniz camiası bilir. Burada reklamada gireceğini zannetmiyorum. Benim 7-24 adını taktığım Rıza Ustam var. Hı. Bana Kalfa diye hitap ediyor artık. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. Alo Rıza hı. abi. Söyle Dilek gece 12. Abi şimdi ben şeydeyim. E, Kanaryalar de geçiyorum. Hı. Rüzgar kesildi fakat dalgada çok sürüklenemeyeceğim dedi. Motor çalışmıyor abi suyu kesti. Dilek impeleri aç. Şimdi mi abi? Yani ya şimdi aç ya sabah aç. Bilemiyorum. Aç, yani. aç bak yani? <gülüyor> peki, pe peki abi. İpe, çok iyi şey Gece iki buçuk impeler ama sallanan teknenin içinde. Eyvah eyvah eyvah. Ya yemin ediyorum hayatımın en kötü şeyi o. Uuu, sallanan teknenin içinde. Rüzgar yoksa, rüzgar varsa dünyanın en güzel şehir. Ankır dangır gidiyorsunuz takır takır zaten. Takır gidiyorsun Ne yani. dalga olduğu umurunuzda değil. Ama <gülüyor> rüzgar yoksa ve siz sallanmaya başladıysanız hakikaten dayanması güç. Evet. Ha denizcilik orada zaten. Hmm. Aslına bakarsan neyse değiştirdik bir şekilde hallettik. Ama bu sıfır teknenin de başına gelebilen bir şey. Tabii canım. Orada. bir Sonuçta nedenim, teknik bir mevzuyla uğraşıyorsun. Tabii tabii tabii. <gülüyor> yelkeniniz sıkışır, yelken mandaranız sıkışır. Evet. O denizin ortasına direğin tepesine çıkıp tek başınıza <gülüyor> o mandarı kesmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinden e, ana yelkeni kendinden kapanma sistemler var. Bir abimiz yaşadı mesela onu ciddi bir fırtınanın ortasında. Ki ben hiçbir fırtınalı havada kalmadım. Hı. Çünkü e, ona göre meteorolojik e, takiplerimi yapıyordum. Ama Ege'de ani bastıran fırtınalar olabiliyor. O fırtınanın Hı. ortasında o adam koca bir ana yelkeni kesti çadır çadır yepyeni yelkeni. Eyvah, eyvah. Ve ciddi paralar onların e, büyüklükleri için. Hiçbir şey yapmadı. Yelkensiz mi at... kaldı ya? Yedeği mi vardı ne yaptı? Zaten motorla döndü. Ha, motorla döndü. Ama okay. yelkeni şöyle yırtmak zorunda. Kapatamadı yelkeni. Rüzgere öyle bir bastı ki yelkeni kapatmak zorunda tekneyi devireceksin. Evet. Ne yapıyorsun? Yırtıp atıyorsun. Tabu bıçakla başlıyorsun kesin. Of. Çok kötü, çok kötü. O para giderken ocan sesi var ya, o para sesi. O, <gülüyor> o böyle ayrı. Dolarları üç, üç, üç, yırtma üç, üç, sesi değil ama <gülüyor> böyle. ya. Yani. Ah, o böyle, ah böyle. Ona zaten ucundan bir çentik atınca rüzgarın yüküyle herhalde zaten kendi gidiyordur. Yeni yelkense gitmiyordur. Gitmiyorum. Ona biraz daha o çentim fazlasını ver <gülüyor> ama gidiyor ve o, o nasıl bir gürültüyle ayrılıyor biliyor musun? Of. Ben de bir sefer ayrıldı eski yelken kendini kaybediyorsun öyle. Bu arada şimdi yani Yelken ve Atlantik geçmekten bahsediyoruz ama Smyrna teknenin ismi Smyrna nerede şu anda? Atlantik. Ben muhtemelen kendi kafasına göre takılıyor diyor diye düşünüyorum. Smyrna evet battı mı ne oldu? Şimdi hikayenin sonu mu ama? Hayır kardeşim filmin sonu Hayır, hayır, hayır. Hayır, bir daha. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, kaza nasıl oldu? Hayır, hayır, hayır. Onu söyleme işte. Tamam dur bir fırsat ver. Hayır bu program flashback bir program. Şimdi sen bekle şimdi ben buradan flashback'i yapıyorum. Adam paralel kurgu yapıyor yani. Aynen öyle Değil yapıyorum. Olsun. Yani <gülüyor> hikayenin sonu böyle bir ma macera filmi gibi bitecek ama o hikayenin sonuna gelene kadar anlatılacak başka hikayeler sıklıkla mevcut. Hani tekne ne oldu falan diye düşünüyordur belki insanlar. Dilek niye burada şimdi madem tekne öyle diyor düşünürken ee, ...hani hikayenin sonunda bir acayip bir macera olacak. <gülüyor> Ama bir müzik arası veriyoruz Kaan şimdi ne dersin? çok kalsın diyorum. Evet. Yani gerilimi oluşturdun. Oluşturdum yani, evet. Ya ben de heyecanlıyım anlatacağım anlatacağım. Anlatacaksın hadi. canım. Az sonra. Program senin sonra. daha. <gülüyor> bir saat buradayız evet. <gülüyor> The View dinleyeceğiz. Same Jeans diyecekler sonrasında buradayız. Çok acayip hikayeler var Atlantik'te. Tek başına... E Başına neler gelmiş, neler gelebilir, neler gelebilir diye konuşacağız. Ve iki ayın sonunda tam bir macera filmi olarak bitecek. Peki The Wheels, Same jeans, sonra buradayız. Radyo Geografik adasınız. I've had on for days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. Life's one big circle, and it and end. When it ends, will you still be my friend? Am I making a fool of myself? Or tell me, I'm not making a fool of myself? So, when you look in the middle, reflecting in the middle of the town everybody's strutting up I'm strutting down Şaka bir taze taze gel gel salona gel salona Garanti Caz Yeşili dalından taze taze bu ay salonu ikaz evde 6 Şubat Sleep Party People 13 Şubat Sobensky 27 28 Şubat Moddi kaçırılmayacak fırsatlar Gold'da. Intel i5 işlemcili Dell Notebook Gold'da 1399 lira. Gold Teknoloji Marketleri. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğazçı Limon Kolonyası. Reklamlar bitti. Rock FM. Radyo Geografica'dayız tekrar müzik aramızdan sonra Dilek Ergül'le beraberiz. Ee, Atlantik yolculuğunu konuşuyoruz. Ayağının tuzuyla buraya geldi Radyo Geografica'ya. Ama hemen muhabbete devam etmeden önce önemli bir durum var saygıdeğer dinleyen. RAK haber merkezinden bize ilettiler efendim. İstanbul Göztepe Medikal'de şu anda acil çok acil ee, bir hastanın ABRH negatif Kana ihtiyacı varmış, A B RH negatif kan verebilecek saygı değer dinleyenler İstanbul Göztepe Medikal'e. ...acilen başvurabilirler. ABRH negatif, acil kan ihtiyacı mevcut. Evet, Dilek Ergül ile muhabbete devam ediyoruz. Dilek, ee, bize saat saat durak durak yolculuğunu anlatıyorsun. Çok heyecanlandık <gülüyor> o Miliki Yunan Adalarından bahsederken sen. E, internet bağlantın falan var değil mi? Türkiye'deki gündemi takip ediyor muydun? Biz merak ettik radyo coğrafika olarak. Tabii tabii. Neler neler oldu sen yokken buralarda? Gündemi takip ediyordum. Hatta kendi sayfamda da gündemle ilgili bazı şeyleri... Duyuruyordum ve aslına bakarsan çıktığım yolculukta hani o ilk şeyde de konuştuğumuz işin tehlikeleri kısmında ben ne kadar doğru konuşmuş olduğumu hatırlıyordum. E, deniz tehlikelidir. Ya deniz tabii ki tehlikelidir ama karada olan hele şu İstanbul'da olan. ...insanlar asansörde öldü ya... ...yani Hı -hı. ötesi yok... Hı -hı. Daha neler ilk... oldu neler... Daha biz, neler oldu? Belki benim... biz, biz de oradan düşündük yani... ...biz sana tehlikesinden endişe ediyor musun diye soruyoruz... ...aynıcık bizim yaptığımız şeyler de bize soruyorlar... ...ama insanlar... E ...işçiler bir asa yani asansör düştüğü için... E ...öldüler... ...e Arkadaş... az buz insan da değil... Evet, yani. yani. 12-13 kişi... Aynen. ...bir kafeteryada e oturup çayını içen... ...iki insan, iki ayrı bölgede birbirini tanımayan iki insan... ...iki tane olay oldu bu şekilde... ...yan otoparktaki insanlar... Ya, hakikaten kötü niyetli değildir o mutlaka. Yanlışlıkla e, gaza bastıkları için falan yerine insanların üstüne çıktılar ve öldüler. Kafeteryada oturup çayını içenken ölüyorsun bu şehirde. Aynen. Ee... Vallahi bir şey söyleyeceğim. İslam çok tehlikeli. Nasıl yaşıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani. Yaşamaya evet. çalışıyoruz bu şekilde. Ee, şey, şeyi duydun mu peki? Zeytin ağaçlarımıza neler olduğunu duydun mu? Evet ben o konuda hatta bir başka yani e, radyocu abimle Yümanistan aynen. Yunanistan ve İtalya'da sürekli gittiğim için belki aynen. zeytinle ilgili gözlemin vardır Gö diye de merak gözlemin ediyorum. Gözlemim var tabii ki. Hı -hı. Artık bir radyocu abimle de onu paylaşmışım o sırada bir telefon bağlantısında. İnanılmaz zeytin ağacı ekim ve zeytin ağacı koruması var. Özellikle İspanya'da çünkü İspanya'da. 2000'lerin başında çok büyük bir yangın oldu ve zeytin ağaçları evet, yandı onların. Türkiye'nin neredeyse bir zeytin yağını İspanya ya aldı. Etiketli et, etiketleyip e, Made in satlar sonrasında. Evet. İnanın buna zeytin ağacı gözlerinin bebeği ve İspanya'da 2 euro ödüyorsunuz bir tabak zeytine tapas. Ne yani ayrı ya? bir meze olarak geliyor vay zeytin. Vay vay. Zeytin akşam yemeği. Bizim gibi kahvaltıda öğün hmm. değil. Bildiğin işte e, fermente edilmiş e, bir takım sebze ve meyve sularının yanında sunulan bir değerli e, e, bir yiyecek, yiyecek. bizde ne güzel kesiyoruz değil mi mis gibi kesiyoruz zeytin ağaçlarını nasıl kesiyoruz 6000 bin tane çok güzel kesildi bin can yemin ediyorum altı bin kişi öldü benim için kesinlikle <gülüyor> ya biz burada hani çok anonsunu çok yayınlı yaptık ama hani <gülüyor> bir yerden sonra da söyleyecek bir şey pek kalmıyor yani ne diyebilirsin ki bu durumda ben bir de bütün yazımız zeytinliklerde geçirdim kan zeytinlik satın aldı şimdi kendine Radyo ya, Satın aldı deyince millet de şey yapmasın Zengin K <gülüyor> Yok ama geçen hafta yani, bahsettik biz, mevzuda biz, biz şey diyoruz saygıdeğer dinleyen e, Hani Ne derler Allah'ın bir avuç toprağına Allah'ın bir kulundan işte, Satın aldığımızı iddia oldu. eden bir kağıt var elimizde evet. Bir de bir, bir avuç hakikaten Bir avuç bir yer aldık e, toprağı, Toprağa değebilmek için Ya ee, sen bak onu bırak ben sana bir şey söyleyeyim mi 2 metrekare balkon olan her vatandaş Büyük saksı yok mu en büyük? Bu deve tabanı dikerdi benim anneannem. O deve tabanında ne deve tabanıdır? Ha, dik abi ona. Aynen. Bir tane ağaç dik kişisel protestonda bir işe yarayacaktır. Bir ağaç da kurtaracak. Evet, ben atın. şuna çok üzülüyorum. İstanbul'da bu kentsel dönüşüm sırasında hani çok bahsedilmiyor. Zaten hani şehrin ruhlu olan bir sürü binası orada yaşamış hani 1950'lerden 60'lardan beri yaşayan insanların hatıraları vesaireler dümdüz ediliyor. Kadıköy'de özellikle inanılmaz bir rant var şu anda. Onların yanında da o yıllarda dikilmiş koca koca ağaçlar, 60 senelik, 70 senelik ağaçlar da yok edip duruyorlar. Bence şu yapılmaz Yapılması lazım. E, ...kentsel dönüşümüz aslında okey ağacı kestin... ...kaç daire yapıyorsan o kadar ağaç dikeceksin... ...kardeşim diye bir kural gelecek... ...şeyim yok, arazim yok, şuyum yok... ...tepeden bak İstanbul'a... ...beton orman yani başka hiçbir şey evet, değil... Canım. ...ve çok tuhaf rüzgarlar oluşmaya başladı... ...bilmiyorum yani biraz İstanbul'da yürü... ...hiç doğal olmayan, ceryanlar... ...doğan olmayan, Hı. İstanbul'da normalde bulunmayan... ...hani ben bilmem kaç senedir burada yaşıyorum... ...yaklaşık 40 senedir İstanbul'da yaşıyorum... Ee, Şehrin şeyi bozuldu hani Kendi kimyası bozuldu Bur M Ciddi şekilde İstanbul içerisinde Zaten bütün dünyaya lazım ama İstanbul içerisinde Çok ciddi bir ağaçlandırma hareketlenmesi gerekiyor Çok net bir şekilde bunu söylüyorum Kadıköy'le bir vatandaş olarak hı hı. Yani gerek Sonuç o tarafa doğru <gülüyor> gitmiyor Tam tersine gidiyor zaten sonuç evet. Peki Dileyin bizi Yunanistan'dan ...böyle İtalyalara falan doğru götürme gibi bir şey var mı sizce şu anda? Ben, Zaman, cihetimi, ben öyle görüyorum. Ben çok sevdim orayı, orada <gülüyor> kalacağım ben. <gülüyor> kalacağım. Zamanımız diyorsun. var mı patron konuşalım Var mi? tabii ki de, rica ederiz. Türkiye, Türkiye ve Yunanistan kıyılarını içeren Akdeniz'in o bölümü... ...yani Ege bölümü... Cennet diyorsun. Dünyanın en güzel yeri. Ee, biz yolculuğumuz oradan devam ettik. Sicilya'da çok enteresan şeylerle karşılaştık. Mesela? Sicilya bana göre bisikletle net olarak gezilmesi gereken bir ada terk edilmiş kasabalar Anıları görüyorsun insanların binalar işte binalar olduğu gibi duruyor mu Tatım direkt şimdi gerçek direkt içinde hani... ne diyorsun ya Tamam taşınıyoruz birader hadi gelin bedava bina olsun falan Yal tarafı güzün bua güzün bua bitmiş tabii kriz onları vurmuş <gülüyor> hmm. Şimdi bak dünyada kelebek etkisi hakikaten orada gözü görülür var örneğin mafya ile savaşlar hepimiz alkışladık değil mi İyi de Sicilya'nın geliri mafyaydı Adamlar şimdi aç iş yok hadi buyurun hmm. bütün o uzun bağları harap şekilde sahipsiz Diyorsun. evler yıkık döküp evet bir tane evde e, fotoğrafını çekmiştim yani tabi bazı bilgilerde kayıp olmuş e, bir tane kız bebek kız çocuk bebeği vardı yerde. O kadar öyle üzüldüm ki yani bir, bir çocuk da orada olmuştu. Oyuncak bebek. Oyuncak yani bebek. çocuk bebeği. Hmm. Bebek var oyuncak. Şeyde duruyor yani evin içinde duruyor. Ha, ne diyorsun? Kırık dökük hani. Ayızı. Yataklar, komedinler öyle bazıları bırakıp. Bıraktıkları gitmiş. gibi gitmişler biliyor musun? Öyle gitmişler. Çok acayip öyle, şey. Öyle yani. gitmişler. E, Entegrandı o. Sicilya net olarak bir bisiklet turunun ciddi anlamda düzenlenmesi gereken bir yer. Doğal rezerv dediğimiz koylara gidilebilir. Bisikletle de, yelkenliyle de. Sicilya herhalde bir bir yazı Sicilya'da bir yelken harcayabilir. Hala Peki kalacak demiyor. yerler var mı? Şimdi herkes var. bizim gibi hani çadır attım kaldım, gökyüzünün altına uydumu sevmeyebilir mesela küçük, o civarda küçük Var mı Herkes şekilde? Rahat edilebilir yani. Diyorsun. Aynen küçük pansiyonlar var. Demir atabileceğiniz küçük koylar var. Marinalar ne yazık ki pahalı ama. Yok. Hala hala demir atabileceğiniz küçük koylar. Biz her zaman ekonomik tabii, ve tabii, hani tabii. insanların bütçesini başka yerlere harcaması şeklinde konuşuyoruz. Var. Biliyorsun? Harika ev pansiyonları var. Hı -hı. Özellikle Sicilya'nın kuzeybatısında agro turizm dedikleri insanlar parasızlıktan evlerini, bağlarını, bahçelerini e, bir konutlarla pansiyonlara Pansiyonlar çevirmişler. Şey çok güzel. Ilginç. Ciddi ucuz fiyatlara. Yalnız şöyle beden breakfast bir yerde kaldık biz bir gece konakladık. Breakfast için gittim ben yani kahvaltı yani yatak ve kahvaltı. Kahvaltı için gittim. E, Vito. Böyle yaptı. Yahu dedi görüyorsun işte her, her taraf kahvaltı. kahvaltı. sana dedi şuradan badem şuradan domates. Elba, şuradan domates. Ha dedim sen bana bir Türkiye ben e, Afrika karıncaları gibi dalar ve geçerim. <gülüyor> Çok <gülüyor> Zaten... iyi biz üç Türk bir girdik oraya. Allah ye ye baba iflasa mi? sürükledik diyorsun. Tabii tabii. Ya, ya zaten benim en korktuğum o Avrupa'da beden breakfast dediklerinde onu, breakfast çok böyle bizim anladığımız bir breakfast olmadığı için kur, kurvasan, reçel ve hazır kahve verdiklerinde kahvaltı verdiklerinde. <gülüyor> Genelde zannediyor. öyle oluyor. Evet. Yani oluyor sen, Seninkisi çok iyiymiş gerçekten. Yok. İncirler falan yedim ben deyince. Bak ne güzel yiymiş gördün mü? Evet. Acıktık falan. Ben Sicilya'yı bu bisiklet konusunda... Ee, hani belki bu, bu, bu sene e, bir bisiklet türü, ucuz bir bisiklet türü e, rotası arıyorduk gene. Hani, Bak çok a, güzel olmadı mı? Yani Avrupa'da bisiklete binmek tadı damağımızda kalmıştı çünkü. Anladığım kadarıyla e, sırtta şey yani bisiklette çadır, uyku tulumu Gayet, herhangi abi. bir köşede kimse bize karışmadan, görüşmeden, hani pansiyona para vermeden de takılanabilecek bir yer. Aynen öyle başladım. gözüküyor Sesinlikle. ciddi. Ki karavan parkları zaten yeter adamların. Adamlar o konuda çok gelişmiş. Ama Sicilya Avrupa değil. Hı -hı. Sen bu sene yaptın. Paris o güzel tur hani öyle hı. bir şey beklemeyin. Hı hı. Sicilya Avrupa değil. Sicilya Sicilya. Hı, hı, hı. Ne Hapan. bir aslında münasır bir. E... Net olarak gö görülmesi gereken hı hı. harika ucuz destinasyonlardan bir tanesi. Hı, not edilmiştir. Aynen. Buradan da coğrafik olarak tekrar anımsatacağız biraz sonra da script dinleyeceğiz. Bugün biraz daha indi gidiyoruz programın ilk yarısını bitirmek üzereyiz Before the Worst diyecek. Ondan sonra buradayız bir yere ayrılmayın. Talks about a week since the day that you walked Knowing things would never be the same With your empty heart and mind full of pain So explain to me how it came to this Take it back to the night we kissed was Dublin City on a Friday night With our cousin coke, I was Guinness all night We were sitting with our backs against the world Saying things that we thought but never heard Whoa, Who would have thought it would end like this? Everything we talked about is gone And the only chance we had to move it home Was trying to take it back before and all time that we'd stay up all night, best friends, yeah, talking till the daylight, took the joys alongside the pain, were not much to lose, but so much to gain, now you hearing me, cause I don't wanna miss it, you were drift on memory bliss, it was cracked in the street, on a rainy night, I was down to on one knee, and you were mine, for life. we were thinking we would never be apart, you your main bad across my heart, oh, who would have thought it would end up like right this? Where everything we talked about is gone And there's only chance we have of moving on Is trying to take it back before oh, it all went wrong Before the worst Before we get in our hearts aside It's time to love to again Before Geografikadan selamlar tekrar saygıdeğer dinleyen Dilek Ergül karşımızda bize Atlantiye doğru henüz çıkmadık Akdeniz'den Sicilya'ya kadar götürdü bizi Atlantik'e doğru olan yolculuğumuzda adım adım ilerletiyordu hadi Dilek biz susalım Hı? Tamam Sicilya'ya götürmüştün bizi ve orada bir bisiklet turu evet. yapmaya karar vermiştik Kesinlikle Ama yelkenliden bahsediyoruz o ayrı radyosunu yeni açanlar için <gülüyor> Kardeşim macera maceradır sen, sen bisikletle gel ben oradan ikinci tekneyi aldığımda ben de yelkenliyle size diyorsun. selam ederim oradan. Görüşürüz. Başka gördüğün yer. Yani? Olsun proje hadi. Sen bisikletle gelsin İciliya'ya. Ben de yelkenliyle gideyim. Buluşalım orada. Daha büyük ses gelsin. Aynen. O okay. Okey. Bize uyar. Peki. Arkadaşım biz proje üretiyoruz bak onu söylüyorum. Tamam canım. Ha. Bana kızma sen ben <gülüyor> destekçisisin <gülüyor> burdun. Evet Sicilya'dan nereye gidiyoruz? Peki ya, dur. Sicilya'dan ha. Sicilya'dan Tyrrhen Denizi'ni geçtik. Sardunya Adası'na gittik. Hı hı. Sardunya Adası da güzel bir ada. Yani oraları hep işte gezinip görülmesi gerekenler. Ama Sardunya Sicilya'ya gidiyorum. Pahalı tabii. Daha... E, tabii doğru. Çünkü orada Karlo falan var. Artık bir şeyler. Biraz daha turistik Turistik sahalar... olmuş biraz. anlış. Aynen. Ha, var. Ee, Sicilya kadar böyle otantik kendi karakterinde değil. Hı hı. Ama gene de güzel. Güzel dostluklar oldu oradan. Oradan da çok çabuk kaçtığımız... Bale aradaları. Yani hmm. Menorca, Mayorka, Ibiza hmm. kızı. Niye İbiz hızlı hiç... kaçtın? Ibiza'ya uğramadık bile. Uğramadın bile yani. Abi su, iç... su içemezdik biz orada. Bizim bütçeyle hmm. orası yanlış bir yer olurdu. Aşağı aradadın. Gerek yok. Ha, zaten açtı. Orada vites kolumuz e, patladı. Yani patlamadı. Yani, nasıl vites kolumuz Arızalandı. gitti. Arızalandı. Arızalandı gitti. Öldü. Öldü rahmetli. Ee, biz onu değiştirdik. Tabii Türkiye'nin iki katı fiyatına değiştirdik. Kervan yolda düzeltilir. Bak maceracı arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> sen düzeltebiliyorsan ne hala. Usta düzeltiyorsa sen yanmışsın. Onun için bisikletin neyin, motosikletin varsa yani, ya. her şeyini öğrendi. Ama bu benim de başkasını da öğrenebileceği bir kısım değil. Yani o kolun takıması edilmesi. Neyse onu da öyle o şekilde hallettik. Oradan da Baler adımlarından da İspanya'nın Denya Limanı'na geçtik ve ben Denya'dan itibaren artık tamamen tek başınaydım gene. Hı hı. Tekrardan ekip ayrıldı benden. Denya'dan itibaren İspanya kıyıları da bisikletle yapılabilecek böyle enteresan turlardan. Hı hı. Ama ben kesinlikle yelkenci dostlarıma tavsiye ediyorum. Çok güzel demir atabilecekleri koylar var. Ee, güzel ve gittikçe ucuz yan marinalar var. Çünkü cebileti Tabii yaklaştıkça... Denizciler artıyor çünkü, hmm. keyifçiler azalıyor. Turist tur, turistik şey antibar ziyade daha bu profesyoneller. Deni tabi denizciler Aynen. başlıyor. Gaten keyifçi denizci yakaladım. Evet ama az mıydı? <gülüyor> <gülüyor> <Müzik. gülüyor> Yumuşatmaya çalıştım <gülüyor> ama yumuşatamadım çok sert sertti devam etti. Evet. <gülüyor> Peki ondan sonra orada da güzel bir şeyler. Bütün maceracı arkadaşlarım hangi cihaza nereye gidiyorsanız gidin önemli değil ama, evet, ama evet, e, ya reklama girer mi spot? Spot cihazı. Yo. Benim yanında spot cihazım sürekli var ve sürekli açık Beni herkes oradan adım adım takip etti. Hı hı. Global Star o konuda harika bir iş yapıyor. Çok güzel bir cihaz spot cihazı. Ve çok da güvende hissediyorsunuz kendinizi. Artı bende bir de teknemde Arscom'un e, bir takip sistemi vardı. Arskom bana hem uydu telefonu vermişti. Hı hı. Ücretsiz sponsorlu kapsamında. Hem de o takip cihazını takmıştı. Simina'yı biz ayın 14'üne kadar öyle takbittik ama o konuya sonra geleceğiz. Heyecanlanın biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra işte arada da böyle e, uydu telefonundan işte eşimle oğlumla konuşuyorum. mesaj Mesajlaşıyoruz, tweetler atıyorum falan. Hı hı. O da çok güzel bir şey oldu. Çok tatlıymış. Peki e, devam ettin. Avrupa'yı biraz kenarda bıraktın. Afrika kıyılarına yanaştın mı? E, tabii. Şimdi Cebeli girdikten sonra... Orada yine bir dizi yoldaki kervan düzeltilir düzelttikten sonra hı hı. E, kanaryalar için çıkmıştım ben. Orada önemli bir şey atlattık hatta biz. E, takip eden arkadaşlar biliyor buradan da söyleyelim. Cebeli Tarık çıkışında beklemediğimiz hakikaten bir hava kargaşasıyla ve deniz kargaşasıyla karşılaştık. Hı. Orada e, farklı bir bakış açısından dolayı demek daha uygun olacak. Otopilotumuz kırıldı hem de iki otopilotta yedeği de. A. Çünkü yeke dümen. Umu ilk piston otopilot var bizde. Evet. İkisi de kırıldı ve ben iki gün bir gece boyunca neredeyse bunun tamamına yakın bir süreçte... ...dümen, dümen tutmak zorunda kaldım. <gülüyor> ve Rabat dediğimiz Fas'a hiç düşünmediğim halde girdim. İyi ki girmişim. Öyle mi? İyi ki girmişim. <gülüyor> Rabat, i̇şte bir hayır Rabat, evet, Hem şey oldu Rabat'tan mecbur İstanbul'a geliş oldu... Oğlumu ve eşimi çok özlemiştim işin açıkçası ve annemi. Ee, Rabat'ta... Tekniği orada bırakıp İstanbul'a bir geldi evet, sonra geri mi gittin? Geri gittim. Ha, geri gittim. Rabat çok özel bir coğrafi bölge. Bir kere zor bölgelerden bir tanesi Atlantik soluganları açısından. Rabat, Fas? Fas'ın başkenti. Fas'ın başkenti. Hı -hı. Evet. İkincisi çok modern bir şehir. Ama şehrin orta göbeğinde eski şehir olduğu gibi korunmuş. Vay. Ve insanlar da hala o eski... 600 kıyafetlerinde, havada falan değil o kıyafetlerde. O, ne diyorsun ya? Tabii tabii. Ve aynı şekilde o kıyafetlerle gezen kadın ve erkeklerle... ...modern kıyafetlerle gezen kadın ve erkekler... ...yani gayet modern tayyörlerle, bluzinlerle, cinlerle, tişörtlerle genç kızlar... ...böyle Çok saçlar, rentli, güzel falan... Böyle. ...kozmopolit bir ortam makyaj, var yani. Makyaj, makyajı güzel Müthiş. güzel. Evet, öbür tarafta da o eski e, çöl kıyafetleriyle... ...bedevi kültürden gelen Hı -hı. çöl kıyafetleriyle kadınlar ve erkekler... İnanılmaz bir renk evet, yumuşu. Lezzet cümbüşü ve özgürlük. Çünkü size bir şey söyleyeceğim. Ben Hiç... sana bir şey soracağım. Kim kimse kimseye pek karışmıyor andım kadarıyla değil mi? Yok işte. Sen ne yaptın, sen ne ettin o yok değil mi? Hiç. Zaten i̇şte. bir şey söyleyeceğim. Buradan sonra o yok. Değil mi? Yok. O yok, o yok. Ondan evet. sonra sen varsın. Evet. Sen varsın. Nasıl davrandığınla ilintili sana yaklaşıyorlar. Orada da öyle. Gece 11.30 canım sıkıldı. Marina'dan çıktım. Şöyle bir yürüyeyim dedim. Gayet rahat mıydın? Çok çok rahattım <gülüyor> ve yürüdüm. Fas'tan bahsediyoruz sağ giderdin ya. Yürüdüm. İngiltere'den değil. Ya yani bu, bu arada erkek tamamen bak. erkek kültürü arada bakan oluyor. O tamam. İtalya'da da var canım İspanya'da da laf atmıyorlar Sen mı? Sürekli İtalya'da atıyorlar. bir laf, laf atıyorlar. İspanyol İspanyollar da öyle. <gülüyor> İspanyollar da öyle. <gülüyor> öyle. Ya yani Direkt hey chica falan şeklindeler yani. Ona, ya ona, aynen canım ona, ona şey... o, ona, o var yani. Gü gü güzele bakmak sevap. Kısmı o. Ama bu da bak enteresan. Hepimizin içinde bir şekilde önyargılar var. Evet değil mi? Ee, mesela biz Cem'le o yorumu yaparken bile sana ben Fas'a gitmedim ama Fas'ı çok dinledim. Fa, Fas'la ilgili hikayeler hep senin anlattıklarını doğrulayan hikayeler benim dinlediklerim de. Ama insanın aklına bir şey geliyor tabii ister istemezsin hani Fas mı? Bak e, biz de karşılaştırma yaparken İngiltere değil bakın işte hani Brüksel değil Fas'tan bahsediyor Dilek falan dedik. Yani, Yok ben ben iste... öyle düşündüğüm için değil ama, ama öyle düşünüldüğünü bildiğim için o cümleyi sarf yani. ettim. Ama, Sakın yanlış anlaşılmasın bu Ama ya yani ister istemez Yok, ben de çok okudum e, Fas'la ilgili. Yoksa. Ön yargılarla şekilleniyor hı. bazı yerlere bakışımız ve hani ilk akla gelen seyahat destinasyonu değil pek çok insan için Fas. Hı hı. Hani oysa ki ben hani kaçıncı kişiden duyuyorum Fas'ı o şekilde. Bir de, bir de çok da okudum Çok an. ciddi bir şekilde listeye alınması gereken yer lerden biri görmek için. Tabi Rabat'ın konumu liman içine kadar giren... ...4 ile 6 metrelik soluganları vardır... ...ara ara. Hı hı. Yüzlerce sörfçü. Solugan dediğim Solugan dalgalar. Dediğim, okyanusun böyle geniş <gülüyor> geniş dalgaları hı hı. var. Evet. O dalgalar orada... ...4 metre bir anda 500-200 metre iniyor. Okyanus altı dağı var orada. Ne diyorsun? Tabii, o dağa çarpan deniz çok yükseliyor. Bir anda patya yükseliyor. Bir de rüzgar varsa çok yükseliyor. Liman içine kadar giren... ...benim çekim çok güzel, çok özellikle fotoğraflar var orada... Yüzlerce sörfçü arkadaşlar, Avrupa'dan, Hollanda, Hollanda'dan, evet. Finlandiya'dan kadın erkek yemşeri sörf öğreniyorlar. Öyle. Ya sörf öğreniyor. Atlı gelir mi Rabat'ta sörf öğrenmek? Öyle bir, bir hareket oluşturuyor ki sörf orada. Yani turizm hareketi oluşturuyor tabii. ki e, Türk bazı Türk şirketleri bile e, Antalya çıkışında İstanbul değil mi? çıkışlı Fas uçuşları koyuyorlar yani tabi yani dönemsel olarak çok yoğun Fas uçak uçak çıkışları tabii Türkiye'den değil. de var saygılar derdin yani yani bir kontrol edin e, işte T Sun Express onu, falan onlar birkaç e, bir şey soracağım şimdi Fasla Rabat'la ilgili e, ekonomik olarak buradan mesela hani bizi dinledikten sonra Fas çok ilginçmiş diyecekler mesela Rock FM'de geçen bahsettiler peki hani bu soruda mutlaka gelecek biraz sonra. Ben sormadan e, dinleyenler hemen söyleyeyim. Ekonomik olarak nasıl bir e, beklenti içerisinde olmalıyız? Fas'a gittiğimiz zaman, Rabat'a gittiğimiz zaman. Yani şöyle söyleyeyim size. Acayip paralarla mı gitmeliyiz yoksa yok yok. standart bir bütçeyle rahat eder Stand miyiz? Standart bütçeyle rahat edersiniz. Ölen Bakın hayattaki be beklentiniz... Ee, nasıl anlatayım size? Yani sen burada da zaten ben pırasa yemem, kereviz yemem diyen insansan zaten dünyanın çeyresinde rahat edemezsin. Hayır canım, yani sen benim ne amaştan sordum. Ama standart bir Sürünmeye sanırım. de gerek yok. Sürme... Güzel bir yatak olsun, duşu olsun, sabah kahvaltısı var. olsun var. Hepsi var ve gayet var. ekonomik olarak gayet rahat ekonomik. Ederiz. Harikasın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, pasta çok enteresan. Ben sokakta beslendim sürekli. Hiç Sokak şey yemeğinden bahsediyorsun. Olmadım. Neler mesela neler yiyoruz? Özellikle esaura. Esaura. Yani Muhammediye, Casablanca falan oraları geçtim ama Esaura denen bir limana girdim ben. Güzel. Yine böyle bir dinlenmek amaçlı girmiştim. Hı -hı. Gene iyi ki girmişim. Hı -hı. Ya Rabbim nasıl bir güzellik o öyle. O yüzlerce yıllık tekneler. Hala denizlerde o tekneler. O eski renkleriyle. Ne diyorsun? Cıvıl cıvıl binlerce martın dolaştığı bir balıkçı limanı. Tamam evet kokuyor. Kokuyormuş ne olur balıkçı limanı kokar tabii kardeşim balık kokacak. Balık kokar ne kokar? Balıkçılar orada. Evet, kale doğruların içinden geçiyorsun. E, o eski şehir yine aynı şekilde tamamen korunmuş. Hı hı. 600 yıllık binanın değil mi? tepesinde blues çalıyorlardı. Ne diyorsun ya? <gülüyor> 600 bin akte, binanın tepesinde bir nefis bir gece kulübü, blues çalınıyor o gece şansıma. Böyle ilaç, ilaç geldi. Nasıl güzel, nasıl güzel. Çok güzelmiş. Bağlaşıma anlatınca hani gireysen, çok ciddi söylüyorum. geliyor. Çok az paraları oralarda, harikulade tatiller yapılabilir. Esan orada kitesurf. İnanılmaz kalç var. Ciddi kalç gidiyor bu arada. Deli bir rüzgar e, sirkülasyonu var. Çünkü e, sahillerinde Esaura Rabat'a göre daha rahat. Kadın erkek e, bikini ya da mayona denize gelebiliyorsunuz. Çok daha rahat Rabat'ta da olmuyor mu o mevzu? Rabat biraz başkent ya. Biraz daha imparatorun, kralın ağırlığının olduğu bir yer. Biraz Hı -hı. daha korumacılar. Gene giriliyor. Hı -hı. Gene turistler giriyor. Hı -hı. Korumacılar. Ama Esaura hepten... Rahat etmiş. Epten şey o bohem. Hakikaten Hı -hı. şeyin yerleştiği kadar var. Bob Marley'in yerleşip evinin Hı -hı. olduğu kadar var. Evi var orada. Müthiş. ve Kaan'cığım bir şey söyledin. E, şey bu arada... Fas muhabbeti olunca bizim e, saygı değer sörfçü dinleyenlerimizden dileye öncelikle bir selam var, e, hoş geldin diyorlar. Merhabalar. Onun dışında o, o kıyafetlerin adı da calaba haberiniz olsun diye bir şey yapmışlar. <gülüyor> Hah, benim atmayanım. Evet. Calaba. E, saygı değer dinleyen takip ediyor teşekkür ediyoruz. E, Ufuk Çağlar e, bizim e, sörfçü camiadan bir arkadaşımız kendisi. Sevim evet, o da gidiyor oralara. E, e, bunlar tabii. <gülüyor> fas, Fas'a gidip gelmiş iyi <gülüyor> var bu adamların sörfçü bunlar. <gülüyor> Güzelmiş. E hocam hı hı. E, o zaman sen hemen yakalanın mevzuyu galiba. Mı? sözü sana bırakalım e, patron buyurun. Evet kimin evi var demiştim. Bir hop mahalley. Öyle mi yani şu mu yani şöyle mi? Hayır. Hayır böyle. Her yerde böyle çalıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> her yerde. Biz de raket FM'de çalıyoruz. Ardında da bir Maru 5 dinleriz sonra devam ederiz. stand up. Stand up for your life. Get up stand up. Stand up for your life. Get up, stand up, stand up for your right Get up, stand up, don't give up the fight Preach man, don't tell me Heaven is under the earth I know you don't know What life is really worth It's a part that needs a disclosure Tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası Lavanta Bahçelerinde Hoş Bir Gezinti Boğaziçi Lavanta Kolonyası Reklamlar Bitti The things I've done are way too shameful oh. And I've done this all Radyo Geografika yani Rak FM 94.5 saygıda erdiniyen ee, şu anda dilek Ergül komutasında, kaptanlığında Atlantik'e doğru olan yelken yolculuğumuz devam ediyor. Ee, Sicilya'dan Fas'a geçtik. Yunan Adalarındaydık. Şöyle bir özet geçelim değil mi? Yunan Adalarındaydık. Öyle pek de bilinmeyen turistlerin gitmediği e, ismi duymamış Yunan Adalarından bizi Sicilya'ya geçirdiler. Sicilya'nın terk edilmiş köylerine e, gittik ve orada motosiklet ve hatta bisiklet turu e, yapmamız için bize ilham verdikten sonra dünyanın en önemli sörf bölgelerinden biri olan e, Fas e, Fas'a geçirdi bizi orada marinalarda yaşadığı çok sıcak insan ilişkileri kurduğu çok insan sıcak insan ilişkilerinden bahsetti ve Fas'ın ne kadar da e, böyle tahminlerinizin ötesinde gidilesi görlesi rahat rahat gezilesi yerler olduğunu bahsetti bize ki Fas deyince bizi şu anda da takip etmekte olan sörfçü dostlardan haberler yağmaya başladı bu sefer de başka arkadaşlar e, şey doğrudan mesaj yollamışlar ee, şöyle bir bilgi var Dilek bak diyorlar ki esas sörf bölgesi doğuda Agadir'dir Agadir şehridir ee, tabi doğru aşağı indikçe ha ha hatta e, Tagazut diye hı hı. E, minik bir balıkçı köyü var. Asıl mekan orasıdır diyorlar hı hı. ve Ocak-Şubat aylarında dünyanın en baba sörfçüleri e, direkt oraya gelir e, ziyaret ederlermiş. Mekanda sörf yaparlarmış ve bizim verdiğimiz bilgiyi de doğruluyorlar. Demek ki sıyırmıyoruz saygıda. mi dinleyen burada. <gülüyor> yok yok. Evet, bak, Bakın adamlar diyor ki <gülüyor> Avrupa'nın bir sürü yerinden doğrudan Agadir'e uçuşu vardır. Yani evet. Fas'ın başkenti değil Agadir, Agadir'e evet. ve Casablanca'ya e, uçuş var. Yani Demek ki aslında başkent başkent olmuş ama e, bir Washington, New York, Ankara, İstanbul e, iki, iki, iki, ikilemi var gibi var. bir şey var orada hı. da. E, Casablanca ve Agadir çok daha meşhur yerleri Tabii. diyerek bu parantezde kapatıyorum. İşte ve işte. Dilek Ergül e, dümen sizde. Evet hatta benim e, yolda tanıştığım pek çok e, denizci arkadaşım. Buna Türk denizci arkadaşlar da dahil. E, takip de edebilirsiniz. Kendisi böyle sessiz tedavisi bir arkadaşımızdır. Ulaş İspanoğlu örneğin. E, Nora teknesiyle. O aynı zamanda bir sörfçü. Rüzgar sörfçüsü ve dalga sörfçüsü olan bir arkadaşımız. Bütün ekipman teknede geziyor. Hmm. Dalgayı gördü mü? Rüzgarı gördü mü? Hemen siyah kıyafetlerle tekneyi mi? Tekneyi bırakıp tüm sörfü En son valla Çok ben şey. deydi. ...Dakla'ya mı gitsem, Dakar'a mı gitsem... ...çünkü Afrika kıysa Dakla ve Dakar'da da... ...aynı şekilde sörf aşağı indikçe... Hı hı. ...inanılmaz güzel bir solugan... ...sörfçüler ve rüzgar <gülüyor> başlıyor... Ee, ...işte aynı şekilde... ...Cahil Cesareti Projesinden... ...Maral ve Uğur... ...onlar da şu anda Brezilya sahillerine doğru gidiyorlar... ...okyanus geçiyorlar... ...ah nasıl kıskanmıyorum, kıskanmıyorum, imreniyorum... ...kıskanmıyorum, yollara açık olsun... <gülüyor> yani. can ...canlarımın <gülüyor> benim, evet... Ondan sonra herkes öyle yerli yabancı herkes zaten sörf tahtalarıyla geziyor. Hemen oraya demir atıp bir, bir an koy zaten sakin oluyor. Hemen öbür koya geçip kaç sörfün neyini yapacaksa yapıp oh deyip kurtları döküp devam ediyorlar. Müthiş. Diyorlar. Ne güzel bir kafa değil mi kanan? Aynen. Yani ben, ya. ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, bak şimdi güzelliği anlatacağım. <gülüyor> İnsanlar nasıl kendine özgüvenli oluyorlar? Hmm. Kanaryalardayız. ...pardon dur Esaura'dayız Esaura'da... ...yanıma iki tekne bağladılar... ...ben küçük tekneyim senin yanında küçüğü bağladım... ...çünkü herkes üst üste bağlanıyor orada... ...iki tane Alman tek el denizci yine... ...single handed dediğimiz ben tek hı hı. el diyorum. ...tek el denizci geldi... ...bize merhaba o, sen de teksin falan... ...tabii onlar hemen saygı duyuyoruz abla falan... ...modundalar... <gülüyor> ...ertesi günü biz, benim yanıma iki tane Fransız çocuk geldi... ...pırıl pırıllar... ...ya yani kendi oğlum yaşında... Hı hı. ...benim oğlan da 22 yaşında... Evet. ...kendi oğlum yaşında pırıl pırıllar geldiler... E sen kanaryalara gidiyorsan biz de götürsene. Ben dedim ki... Bak benim bir projem var. Götüremem. Otostop yani. Tekne otostop tekne yapıyorlar. Tekne stop. Tekne stop, tekne stop yani. yani. Tamam dedim ama... Bak iki Alman var yalnız... Ben size onlarla tanıştırayım. Hı hı. Onlar konuştular anlaştılar. Çok böyle cüz'i bir ücret. Yeme içme her şey dahil olmak üzere. Hı hı. Tamam dediler gel bir sene alırız. Onlarla birlikte kanaryalara gittik. Müthiş. Kanaryalara bir gittim. Üç tekne. Üç tekne gittiniz. Üç tekne. Ben... İşte Aleksey Stepanov. Kanalıları gittik. Lanzorote, Aresife dem orada mecbur artık marina'lara giriyorsunuz çünkü orada demir yerleri hı hı. marinalar sayesinde azaltılmış durumdalar. Demir yerleri hı. gitgide de dünyada azalıyor. Biz denizciler artık özgürlüğümüzün parayla satın alındığı yerlere doğru yönlendiriliyoruz cebrem bir hileyle. O biraz şeyde bile Biliyor var. O kaleleri alacağız bile? ama alacağız ee, inşallah. Kamp, <gülüyor> kampçılıkta bile var o. Yani insanları açıkta kamp yapmaktan alıkoyup evet. kampinglere zorlayan yasalar da var ve bunun çeşitli e, bunu meşrulaştıran çeşitli sebeplerde sunuyorlar. İspanya'da sana. böyle evet. Şimdi evet. İspanya'da öyle. İspanya'da evet, ben aynen, aynen. Kuaför var ya kampta. Aynen canım. Kuaför, süpermarket Madrid'de her şey var var. Bu arada az önce tekne stop örneği verdin ya. Hı, e, Arasife'de çok var o. Benim Kadıköy'ün göbeğinde bir evim varken evim Couchsurfing'den gelen gezginlerden geçilmez Yani mutlaka her hafta birini Tanrı misafiri deyip konuk ederdik. De. Ee, yani bu arada Couchsurf yani tekne sörfünü de saygıdeğer dinleyene de öneriyorum. Orada bir hesap açın. Dünyayı bedava gezmeye çalışan ve kültürel bağlantılar kurmaya çalışan insanlara kucak açın. Adresi açın. bir daha tıratsana kan. E, Couchsurf diye şey yaparsanız Couchsurfing.org e, Yani tekne sörfü. E, Kauç, tekne, sörf, sörf. Yani Kauç surf aynı zamanda koltuk demek oldu. Aynen. Hı hı. Ee, velhasıl buradan insanlar gelirdi benim evime. Bir çocuk çok büyük hayal kırıklığına uğradı, Otostopla dünyayı geziyordu. Bakın cebinde 5 euro vardı adamın. 5 euro vardı. Yuba yuba. Danimarka'dan <gülüyor> yola çıkan kız arkadaşıyla... ...Yeni Delhi'de buluşmak üzere yoldaydı. Ve hiç para harcamadan geziyor. Adama e, minibüsü tarif ettim. Göztepe minibüsüne bin... Gel sadece 1 lira 20 kuruş dedim o zaman öyleydi. Adam oradan yürüyerek geldi ve neden geldiğini söyleyince bana derdini anlatmamış. Adamın cebine zaten 4-5 lira para vermiş. Onun 1 lira 20 kuruşunu da minibüze Çok vermesi. Çok büyük para. Ay yani... canım annem de ve... şimdi gel çocuğum ben bir oyunu vereyim ya. ben. Ya <gülüyor> Velazıl ve bu çocuk geldi bizde kaldı bir süre ee, ve neden hayal kırıklığına uğradı biliyor musunuz? Bana Marina'nın yerini sordu. Ee, ne yapacaksın dedim Marina'ya abi cebinde Anladım. cebinde 5 euro var hani kardeşim sen kimsin Türkiye'de bu işler böyle değil. Marina dedim mi? Beyaz tabanlı, Lacoste ayakkabı. Beyaz gömlek falan dedim, açıkladım durumu arkadaşa. Şoka girdi. E ne yani yaptı kalan 5 eurosuyla. Eee ya o biz biraz ona e, şey destek olduk. Amerika yardımı. Ondan sonracıma. <gülüyor> e, ya çok ufak destekler. Yani bir bilet aldık bir yere kadar gitmesi hmm. için falan. O bir şekilde eminim vardığına. Yani o o kafayla zaten var ama burada demek istediğim bu adam bedava Türkiye'ye kadar gelmiş otostopla ve ilk defa Türkiye'de aynen dileğin dediği gibi hani Türkiye'den çıkınca Yunanistan itibarıyla çok farklı bir kafa var evet. dedi ya Bak bu tekne stop meselesi Türkiye'de ne yazık yok. Çünkü sen marinaya özel güvenlik kartıyla giriyorsun. Doğru. Yani gidip de biriyle konuşup da abi beni şuraya at buraya diyebileceğin bir ortam ya cahilliğimden mi dilek yoksa yok, yok mu gerçekten? Türkiye'de pek yok galiba ben de öyle biliyorum. Marmaris'te falan da yok. Çünkü ben yok. birkaç marinaya girme şansım oldu. Teknesi olan arkadaşlarımın tekne isimlerini söyleyerek. Aynen. Onların güvenlik kartlarıyla giriyorsun Türkiye'de marinaya. Yani marine. şöyle söyleyeyim mesela Marmaris'te bir iki yer var. Ma e örneğin. ...marmarisiyat marini... ...buradan da arkadaşlar bilsinler diye... ...oranın mesela kafeteryasına ilan bırakabiliyorsunuz... ...ilandan sizi arıyorlar... ...gel misafir edebiliyorlar... ...ya ha, da küçük bir ücretle okay. orada kalabiliyorsunuz... ...ama diğer marinalarda pek yok... ...zaten bizim alışkanlığımızda bu yok... ...ben oğlumla birlikte... ...karsurfing'e üye olup... ...çocuğun İngilizcesi gelişsin muhabbetine... ...karsurfing'e insanları konuk ettiğimde evimde... Aa yabancı insanlar, asla keser. Vallahi kimse kesmedi, kimse de asmadı. <gülüyor> Allah Allah ne güvensizlik. Bunu, bir şey. bunu ben de duyuyorum. Ha. Nasıl yabancı insanları konuk edebiliyorsunuz. ben de duyuyorum. Ama ya bir peki bir şey diyeceğim. Ben bir motosikletçi olarak gidiyorum ee, Ardahan'ın Posof Posof ilçesinin Kolköy'ünde hala muhabbetimiz vardır Mahmut abi bizi iki pis çamurlu leş gibi adamı yani motorlarımızdan daha pis durumdayız. O e, neredeyse çeyizlik. Yorganlarla yastıklarla konuk edebiliyor ise, evet. e neden ben İstanbul'da Kadıköy merkezindeki evimde bir insanları konuk edemiyorum? Yani biraz burada bir ikiyüzlülük var. Evet. Bir taraftan Doğum misafir perverliğini her fırsatta dile getirip, diğer taraftan e bir takım insanları evine konuk eden insanlara abi nasıl yapmışlar yani? alıyorsunuz? Nasıl diyorsunuz? Ben de anlamıyorum. Ah, yani. ah diyorum başka bir şey demiyorum. Ama bu arada şey bize oğlumla gittik kaldık. Kart sörf mü kullandınız? Tabii pa şeyde Paris'te kaldık. Hı hı. Deniz'in ilk yurt dışı çıkışı. Ben tabii tekstil işiyle uğraştığından çok fazla gidiyordum. Millerim vardı. Millerimle biletleri aldık. Yapıştırdınız Heh, biletleri. Arno'nun da evinde kaldık. Ondan sonra Arno da zaten bizim kafadanmış çok sevdi. Yiyecek içeceği de para harcadık. Birlikte ben peynir aldım. O bir şeyler ekmeği aldık bölüştük paylaştık. Üzaten 3 gün peynir ekmek yemekle Tabii canım. Ya zaten aynen Tabii. öyle oluyor. 2 gün diye geliyor insanlar ve 2 gün diye gelip bende de 10 gün kalanlar oldu ve hala muhabbetteyim ve dostluğumuz devam ediyor bu insanlara. Aynen peki bu programa geldin Direkcim sen yeah. ve dedin ki. Hazırlıyor musun? <gülüyor> yılı, evet Leonard Skinner, Simple Man çok seviyorum dedim bak ne çalıyor. Çünkü o oğlumun parçası. Aynen evet. peki Simple Man senin için geliyor. <gülüyor> Leonard Skinner'ı bir yere ayrılmayın. Almayacak fırsatlar Gold'da. iPhone 5s 16 GB cep telefonu. Gold'da 1899 lira. Gold Teknoloji Marketleri. Reklamlar bitti. Son 400'e girdi radyo coğrafika. Dilek Ergül'e hemen pası ben atayım. Aynen. Dilek devam et ya. Bu evet. tekne nereye kadar gidecek onu merak ediyoruz. Gecek, gecek daha gidecek. Ondan sonra işte sen şeyi anlatıyorduk. Bu tekne e, sörfü e, olayını. Tekne stop. Kanaylar sifede bir gördüm ki bu tekne stop dünyalar olmuş. Hmm. Yüzlerce Herkes geniş. Herkes kullanıyor yani. Avrupa'nın her yerinden, Amerika'nın her yerinden. Gelmişler, kullanıyorlar. Geliyorlar kibar kibar. Ama sen de bir gece kalalım mı diyorlar. 3-5 yöreye, 8 yöreye onları konaklatıyorsun. Ee, ondan sonra başka bir teknede gidecek. İşte kanaryalardan, kanaryalardan, lanzoroteden las palmasına gidecek birini buluyorlar. Hadi onlar oraya gidiyorlar. Gezip duruyor bu gençler. Pek güzel. He. Adamların kendine güveni de öyle geliyor. Hı hı. Sonra ben Kanaryalarda da işte dediğim gibi bir dizi e kervan düzeltme yaptıktan sonra Yeşilburnu Adaları son durağıma indim. Bu arada Atlantik'in ilk ayağıydı zaten. Hmm. Sekiz gece dokuz gün sürdü. Dokuzuncu gün öğlen cumarı e, demirimizi attık. Sal adasının Palmeyra koyuna. E, tek kusuru yol parasının yolun uzak yol parasının uçakla ne yazık ki fazla olması. Ama onun haricinde yüz dolarla çok rahat geçineceğiniz şucanzi yerlerden Hı -hı. bir tanesi dünya cenneti e, yalanacak yani Ayda 100 dolar mı demek istiyorsunuz? Ee, ayda olmasın 15 günde olsun. 15 günde Hı -hı. dolar. Hı -hı. Yani bu senin, benim mütemadi yemem içmemli. Sen belki çok iyi ip içiyorsun. Sen çok iyi ip içiyor. Ben öyle görüyorum. Çok iyi bir temin. Hadi, Hadi 100, canım. 120 dolar harcaracağım ben Peki. sana söyleyeyim ya. Öyle tamam. mi gözüküyorum ya? <gülüyor> Hadi. Biraz sen topla bu yanaklar falan. Bilmiyorum ki. Semirdi semirdi. Semirdi ya. Herkes tam tersini söylüyor ama neyse. Ne <gülüyor> orada heyecanlı bekleyişim başladı. Hava bekliyoruz. Ee, fakat işte saladasından da bu arada sebze meyveyi alamadık. Orada meğerse taze sebze meyve bulmak zormuş. Diğer bir ada Santiago'ya geçtik önce 24 saatlik bir yolculukla. Macera bak abi, taze sebze meyve alacak. Pazara çıkacağım abi, 115 mil gidiyorum. Pazara çıkacağım <gülüyor> <İnsan>. Santiago. <ha. gülüyor> Neyse, pazar işini hallettik. Tamam dedim, artık ben sıkıldım, ben çıkayım, ben gideyim. Fakat o ilk üç günlük arada, zaten hani kapı Verde'nin kendine has, o denizaltı dağlarıyla o dalgaların falan olacağını biliyordum da, <gülüyor> hava durumu da çok öngörülmeyen bir hava durumu değildi. <gülüyor> Bu arada gazetelerde yazdığı gibi arkadaşlar, 7 ay boyunca dalgalarla boğuşmuş falan değilim. Ben de gayet düzgün meteorolojiyi takip eden ve bunu da bilerek yapan bir insanım. Kendim tahmin edemediğimde abilerimden de açıp soran eden de bir insanım. 7-6-7 6 bu arası bir hava bekliyoruz. Ve... Ee... Dört metreler civarında da bir dalga bekliyordum. Maksimum. Dilek'ciğim sen bizim meslektaşlarımızın kusuruna bakma. Yani şu anda ne yolsuzluk haberi yapabiliyoruz. Evet. Nereden ne yapsak. Anladın mı? Hiç Aynen. ne <gülüyor> çevre haberi yapabiliyoruz. Doğru düzgün reklamları çekecek e, şeyler, tekerler diye. E tabi sen birdenbire büyük bir malzeme verdin. O nedenle de yedi ay dalgalarla boğuştu. E, tabi abartacaklar, abartacaklar. bile kar yağıyor. Adam gidiyor muhaberini alıp. Çorlu sınırlarında bir yere. Evet sayın Zeydiler şu anda İstanbul'da kar yağıyor diye haber yapıyor. Tekirdağ'dan haber. Yok. Haber, evet. haber yok haber. Yani bir de da her sene e, yağıyor yani öyle zaten. Aynen. Kar yağması bile haber oluyorsa senin bu tekneyi bırakıp gelmen biraz haber yani. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ondan sen meslektaşlarımızın kısırına Vallahi bakma. Peki tamam. <gülüyor> peki, tekne, sana... tekne bırakmaya geliyoruz değil mi yavaşça? Dur, geldik ha, geldik. eyvah çok heyecanlı. Ben çıktım de, diyorum ki kendi kendime 3 gün diyorum rahatsızlık çekersem ondan sonra Böyle dalgaların geniş aralıklı olduğu, uyumuşak olduğu okyanus e, sularına kendini bırakacaksın. Hı -hı. Üç gün dedim dayan kızım Dilek. Tamam diyorum kendi kendime hadi Simena'cığım gidiyoruz ve biz yola çıktık. Caal uğurlamalar uğurladı resmimizi çektik, uğurladı biz işte yazdık Facebook'ta falan sosyal medyada. Birinci gün ve gece sorun yoktu. Ee, en son adalardan bir tanesi Brava Adası'nın hizasından geçtik. İkinci gün sabah sorun başladı bu arada ben zaten 220 mil yolu almıştım. Sorun günde. derken direkçim. Sorun, sorunu anlatayım. Dalgalar büyüdü. Hmm. Dalgalar büyüdü ve okyanusta iki tip dalga var. Bir tanesi kıçtan aldığım bir tanesi de yandan aldığım kendi kuzeyden inen normal soluganı var. Ve soluganlar da büyüdü. Bu sefer ciddi şekilde biz teknenin o arka kısmı kıç kısmını vurmaya başladık. Ben orada biraz ürkütüm yani bir şey olmasın Simina'ya diye şeyden denizden falan ürkmiyorum kesinlikle çok da güzel gidiyorduk arka gidiyorduk ee, sabah 11'de 11'inde yola çıktım ben 12'si sabahı ve ciddi hızlı gidiyorduk çok iyi isimli 6 6 uç yapıyorduk hatta ee, 12'si sabahı 11 civarı bir dalganın üzerinde yükseldiğimizi bu arada dalga aralıkları da öyle okyanus gibi 20 metre 30 metre değil onu ben bilenler burada dinleyenler bilenler çünkü sizin programınızı e, 8 saniyede bir gelen ve uçları kırmaya başlayan dalgalardı. Ama tekrar soruyorum bu koşullar fırtına değildir, sadece sert koşullardır o kadar. Hı -hı. Hani abartmayalım diye de e, bir dalga üzerinden inerken ben o güçlü o tak sesini orada aldım. Neye çarptım? Bir şey mi çarptım? Yoksa neye çarpmış olabiliriz? Hiçbir fikir. Deniz değil mi şu an? Konteyner olabilir. Gerçek söylüyorsunuz. Kalas olabilir. Balina olabilir. Hiçbir şeye çarpmadık. Belki de dalga mukavemetine... Ha, denize çah teybolur belki. Evet. Yani kış tarafı o pala kısmı dayanmamış olabilir. Ee, bir çatırtı sesi geldi diyorsun teknenin arkasından. Çatırtı değil tak böyle güçlü bir tak sesi. Ha, tak bir vurma ses, sesi, yani. vurma geldi. sesi geldi. Ee, ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Dolmuş şoföründeydi suç. Hmm. Oysa olmadı beni. <gülüyor> ben şey çukura girmiş olabilirim abi. Değil mi? Orada. Doğru. Doğru. Evet. Öyle bir şey Logar oldu. kapağı açıp bırakmışlar orada olabilir, oraya girmişler. bak ben sana söyleyeyim olabilir. <gülüyor> Çünkü yani benim hemen zaten ilk iş içeriye koştum. E, Sen burada olduğu... dümendeydin değil mi bu olay Yo, olduğunda? Yok otopilot vardı dümende. Ben gidiyordum ama otopilot sağlam tutuyordu zaten. Rüzgar dümenini ayarlayamamıştım o sırada. <gülüyor> e, Tamerlik ettim biraz otopilotu koymuştum. Elektronik otopilotu. Ondan sonra e, aşağıya hemen indim. Sintineleri kontrol ettim bir şey yok. Motor dairesine baktım bir miktar su girmiş içeriye. Ayda Dedim herhalde şaft e, daha önce bizim kış tarafını iki katlıydı orası. İ, iki cidarlı e, güçlendirmiştik Hı -hı. cidarlardan bir tanesini. Herhalde dedim orası hadi hayırlısı yaptım ben. Neyse korkmuyorum çünkü Semino'nun çok iyi bir sintine boşaltma sistemi var elektrikli. Hı -hı. Hemen başladı mı sintinayı boşaltmaya? O sırada değil daha sonra başladı. He. ...derken... ...dümen... ...tekne döndü, rüzgara döndü... ...dümen her tekne rüzgara döner... ...gemiler bile rüzgara döner ilk... ...çünkü tabii, onların tabii. ayrı dinimi öyledir... ...hayırdır inşallah... ...tekrar düzelttim, tekrar döndü... ...aa dedim Fadıl, bizim elektronik pilot fazla sen dedim yoruldun, anlaşıldı... ...Thomas'a <gülüyor> devrettik işi... ...rüzgar dümenini hemen oturtmaya Aha. çalıştım... ...fakat o sırada fark ettim ki yeke titriyor... Oh. ...baya böyle dandan dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, ...titriyor... ...bir iki saat öyle... Bir sorunlu gittik sonra ben yeke kontrolünü tamamen kaybettim. Yeke boşaldı. Şimdi benimki tarzdaki palalarda ben teknik olarak cahilce konuşuyor olabilirim. O kısım hakikaten bilmediğim bir kısım. Kama sıyırmış olabilir. İçindeki bağlar koparmış olabilir. Her şey olabilir. Ve ben çözüm aramaya başladım. Hı hı. Bu arada da teknemde çözüm adına işte yelkenlerimi küçülttüm. Ee, kıç Her iki sancak ve iskele kıç omuzluktan deniz demirlerim vardı. iki tane biri ufak biri büyük ama onları saldım. Hmm. Rüzgar üstüne ağırlıklarımı yığmaya başladım ki hani tekneyi hizada tutmaya çalıştım Peki rotada gidebiliyor musun? Gidemiyorsun değil mi şu anda? Gidemiyorsun. Zaten yavaş bak, yavaş rotadan da çıktım. www.rotaadam.com'da Ars.com'un hala takip sistemi ayın 14'üne kadar var. Orada adınların üzerine geldiğinizde oradaki rotalara bakın 269, 218. Ha, bu arada geri dönmeye de çok çalıştım. Çünkü 120 mil açıktasın. Bir iki, ya, gün, gün, iki günde dönersin aslında. Iki gün üç günde dönebilirsin diye. Dönemiyorsun yok öyle bir şey. Yok evet. Aa, yani yok öyle bir şey. Böyle bir dalga, öyle bir akıntı zaten 1,5 2 mil akıntı var Oo. karşıdan. Evet. Eee peki yavaş peki, yavaş motorlar, stres olmaya başladım Bizim motorlam küçük 20 beygirlik. Motor evet. tekne bu arada çok yüklü, ağır. Evet. Onun da dezavantajı var. Ee, stres olmadım. Ee, vallahi stres olmadım, korkmadım çünkü aklıma korkmak daha gelmiyorsa da korkmak bile zaman kaybediyor. İşi lük. kurtarmaya çalışıyorsun. Evet. Ee, devam. İşi et. kurtarmaya çalışıyorsun. Rotadan da saptın şimdi. Saptım hatta. Hakim bu... olunmuyor. Tek nasıl böyle ceviz kabuğu gibi diyor mu kendi kendine? Gidiyor Kafaya kendi göre evdinine... takılıyor. Nereye dersin? Gidiyor. Hayır, aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru gidiyorsun Aşağı doğru, gidiyorsun. doğru Zaten babam bunu görmüş, bir terslik almış annemin de belli etmemiş. Hmm. Ya da dilek herhalde havadan kaçıyor falan. Bir hava Anladım. gördü havadan kaçıyor falan diye düşünmüş belki de. Evet dilekçi. Ondan sonra e, akşamma doğru işte dalgalar 4 metre 6 metre çıkınca bunu da bu arada bunu ben söylemiyorum. Benim rüzgar göstergem de arızalı. Hadi canım ha, bir daha. Yani. Hani böyle hani esküsül parmağı şöyle hafif yalayıp Hah, iyi esiyor hadi camıdan vuralım ne yapalım. Küçüklerim yakalır diyen esküsül denizci <gülüyor> olmuş mu o yolda. Baya bayağı da öğrendiydik yani. Bunu söyleyen kaptan Vladimir Rebelçenko'nun raporları. Hmm. Bunlar ciddi kaptanlar. Öyle abartan, yalan yanlış işler yapan kaptanlar Aynen. değil. 7 bofor 6 metre dalga 4 metre solugan adamın o geceki raporu ken hayır kendi kaydında da var e, kendi, kendi, kendi. benden önceki kaydında da o var adamın Hı -hı. o kaydı yani saat başı logbook onlar yazmak evet. zorunda oradaki kaydı yazdı zaten adam Hı -hı. raporada neyse e, ben rüzgar göstergesine bakmayınca daha rahat oluyor daha iyi oluyor moralim <gülüyor> neyse abi ondan sonra biz şey yaptık e, saat 8-9 civarı ben artık üşümeye yorulmaya acıkmaya başladım hımm -hı. Bir, zaten bir şey yemek istemedim de işin açıkçası. şey de yok yani bir yaptığın kurtarma çalışmaları sonuç da vermiyor değil mi? sonuç Sürekli vermeyecek meylamak. bir şey zaten onun farkındayım dalmam gerek denizin sakin olması gerek dalmam gerek ama dalman gerek derken dalıp Suyun palayı sabitlemen he. gerek palaya bir şey yapman gerek ne, yapma, ne yapabiliyorsan ama kazanın üzerinden aşağı yukarı neredeyse iki hafta geçti Hani ben gemide de çünkü 9 gün geçirdim Rotterdam'a e kadar tabii. dalmam Gene hmm. olsa gene dalma. Bu hmm. kaza ama... ...başka bir kazanda bahsetmiyorum. Bu kombinasyondaki... ...bir kazanda gene dalmam. Onda yani biri olsa... Dalardım. Eğer, yapar yapardım. Dalardım. Tabii canım. Da Kesin dalardım. Hiç hiç... ...yani tereddüt etmem dalardım. Peki kaç metre derinlik orada? arada onu görüyorsun? 4000 metre herhalde ne bileyim yani bin oralar metri. haritada 4000 metre gösteriyor. <gülüyor> Hayran bir de kaparlar maparlar. Güzel kızım ben hop. <gülüyor> Allah <'ım gülüyor> makasını. Hakikaten. E, peki? Sonra gece saat 2 civarı... ...bu gemiyi gördüm. Baktım kuzeye gidiyor. Ve şey kuru yük gemisi yazıyor. Kuru Yakınından yük... mı geçiyor? Ne kadar tabii. açığından geçiyor? 8 milden geçiyor. 8 ben, milden ben gemi, görüyorsun. Zaten gemi yolundaydım. O bir şanstı benim için. Bak evet bu da bunu söyleyecektim şimdi. Hiç, Hiç kimse de olmayabilirdi bu arada. Tabii. Yani benim sürüklendiğim alan zaten gemi yolunun bittiği alanmış. Oo ne diyorsun? Sınırdasın yani. Limittesin. Sınırdayım. E, 8 mil. Baktım yok. 2 saat daha böyle bir e, uğraş çim, kızım çırpındın. Ha, Uğraş kızım dedim ama Gece, saat, ben sabah, dörtte, dörtte, tamam dedim abi. Game over dedin mi hakikaten? Dedim. Ne Simina, diyorsun? Özür dilerim dedim. Hani ben bunu hatta ilk yolladım mektupta da yazdım. Sen daha iyi bir denizci hak ediyordun diye. Ben bu kadarım abi. Hani da, daha iyisini yapan mutlaka bir gün çıkacaktır ama şu anda ben daha fazla yapamıyorum. Özür dilerim güzel kızım ben seni bırakmak zorundayım dedim. Öyle. Çok zor. Peki gemiye nasıl May, ulaştın? May gemiye? sinyali verdim. Ha. O sırada gemi zaten bana 2 mil mesafedeydi. 2 ee, mil mesafedeydi. Meyde sinyali verdim. Ve gemiye tekneme hakim olamayacağımı ama onlara yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım söyleyip motorumu çalıştırdım. Hı -hı. Bu arada sintin artık su basıyordu. Hı. Ee, motorumu çalıştırdım. Ee, motorla, elimdeki imkanlarla yaklaşabildiğim kadar yaklaşmaya çalıştım. Gemiye şunu söyledim rüzgar rüzgara ben başımı vereceğim tekne haliyle sen benim karşımda ol hı hı. tekne o konuma aldı ben de girebildiğim kadar girmeye çalıştım sonrasında e, gemi de çok güzel bir manevrayla beni rüzgarın altına aldı ki kendi de rüzgarı e, iskelesine alıp bana doğru sürüklenmeye başladı. Hı, ben sadece ancak perdeledim bölümün. güzel çok güzel zaten o seyrettiğiniz videoda internetteki videoda da var e, facebook'ta da koyduğumuz videoda da var. ...200 metrelik bir gemi... ...60 metre yüksekliğinde beni perdelemesine rağmen... ...ben o kadar sallanıyorum artık onun rüzgar üstünü... ...siz düşünün. İnanılmaz evet. Aynen öyle. Ee, saat 6.30'da ben kurtarılmış güvertedeydim. Kaptana rica ettim... ...alma şansımız var mı? Çünkü vinci var ve düz güverte. Ben bu havada aşağıya adam indirmem... ...kusura bakma ben öyle bir risk alamam dedi. Zaten hmm. kurallarımda da o yok dedi. Haklı bir şey diyemiyorsun... Gecenin karanlığında benim güzel yoldaşım yitip gitti öyle. Ne diyorsun? Peki son bir baktın mı arkana dönüp gübertirdin e Zaten o yüz ifadesini de çekmiş arkadaşlar sağ olsunlar. Ben o videoyu hala seyredemiyorum doğru düzgün. Baktım tabii vedalaştım. Sonra kaptan geldi. Vadim dedi ki don't say goodbye. Asla güle güle deme çünkü biri bulacak inanıyorum. Ve onu sana getirecek belki de. dedi ama ayın 14'ünden beri takip sisteminden ...haber alamıyoruz. O çok güçlü bir takip sistemi. Bütün dünya gemilerinin kullandığı bir takip sistemi... ...bana hediye olarak takmıştı... Hı hı. ...Marsat Arsukom. Ee, yani şunu düşünüyorum... ...hava bulutluydu. Rüzgar, benim güneş panellerim çok öyle randımanlı paneller... ...değildi. Daha güneşli... ...havaları tercih ettiğim zamanlarda onlar. Ve Sintina Pompası... ...ciddi bir amper çekiyor. Muhtemelen Sintina Pompası Akü durduysa, bitti belki. Evet. Ne diyorsun? Hmm. Batmış olabilir mi? Şimdi bahsetmektesin. Ya ama... bak şöyle bir şey var. Tercih her seçim bir vazgeçiş. Evet. Şimdi orada dünyanın kahramanı olabilirdim. 70 gün sürüklenirsin. Yeterince su içeceğim vardı. Ben onu soracaktım ya. 70 Yet günlük mü yiyeceğin vardı. 70 gün yani 60 günlük diyelim ama kasarsan günde bir öğün yersin, az su içersin onu idare ederdin. Hmm. El tipi su yapıcım vardı zaten. Yine su idare edilirdi. Yiyecek belki 60 günü bulmayabilirdi ama 60 70 güne yiyeceği idareten çıkartabilirdin. Ama şu var. Sürükleniyorsun. Nereye doğru sürüklendiğin belli değil. Belli. Gemi bulup bulmayacağın belli değil. Hadi eşinle oğlun abi ben anneyim tamam mı? Ben öyle. Hayatta yalnız, yalnız değilsin. Evet, hani, denizin ortasına yalnızsın ama hayatta yalnız tabii, değilsin. Tabi. İşte 3 milyon var, euroyu kazanan diyeceğim. bir denizci zengin falan değilim ben, benim. Pedar Bey hani indirsin helikopteri adam yani. küçük esnaf yani bildiğin. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şeyler yok. O maceralar o kitapla o dergilerdeki gibi değil bizim biz çingene denizcileriz. Deniz çingeneleriz. Hani Erabak Koyun Hocanın da dedik bizim. Deniz çingenesiz. Dolayısıyla. Ee, orada seçimi o yönden yana yaptım çünkü ben 70 gün sürüklenmek alsam benim anneciğim herhalde ölürdü ya. Yani burada. doğru söylüyorsun. Yani. Çok acayip bir mi Kah? Çok etkilendim. Ben çok heyecanlandım. Kahramanı ben bir kelime edemedim <gülüyor> evet, Hakikaten kurudu. Bu bu bu bu, bu, bu birkaç dakikamızda var sen konuş. Bir, bir... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kahraman Neden korkmadım? Diyeyim. Ha ben kahraman olurdum devam etseydim kahraman olmamayı tercih ettim. Ben evime gelip çünkü o sırada sadece uyumayı düşünüyorsunuz. Vallahi ben size söyleyeyim ne korku ne bir şey. E, hatta bazı doğal ihtiyaçlarınızı bile tekniğinden uzunluğunda gideriyorsunuz zaten. Artık aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Orada tek düşüncen ya yoldaşını kaybediyorsun. Tam bu ciddi bir konu. Hani şeyi tartışırım. O suları görmüş, o mesafeleri yapmış büyüklerim, abilerimle e, işin teknik yönünü tartışırım ama verdiğim kararı hiç kimseyle tartışmam. Net olarak o benim kararım kaptan benim. Hı -hı. Benim e, tabii hayatımda ki kaptanı benim. Hiç yani ki söyleyecek bir şey yok. Dilek ben o gemiye tırmanırken ip merdivenle. Sen ip merdivenle tır, sen tırmanıcısın. <gülüyor> ben sıradan bir insan abi. 60 metreye ip merdivenle bir o havada o çalkantada tırmanıyorsun. Ya, ben, o bile yani. ya <gülüyor> ben belki bana hani bunu mu düşünüyorsun diyeceksin cem ama ben zaten o durumda e, Simina'nın o gemiye nasıl yanaştığını düşünüyorum. şimdi işte. de, İlk evet aklıma yani. gelen şey oldu. Vallahi. Çünkü vadi, bot şey demiyorsun alman. hiçbir erkek senin kadar iyi yapamazdı. Ben bunu söyleyebilirim. Sen bizim kahramanlısın gerisin geç git dedi. Herkes dedi gelsin bu geceyi yaşasın ondan sonra dedi. Evet. Ben çok de acayip öyle... ikilidir yani burada söyleyecek <gülüyor> hiçbir şey yok yani hiç ben sadece hani böyle hayranlıkta dinliyorum bu kurt, kurt kendi kendine kurtarma ve e, Semirna'yı da bu kadar uğraşmışsın şey yapmak için yani burada yapacak bir şey yok artık hani yani, bir yerden sonra. Ve bu arada çok komik bir şey geminin aççası Morilim düzeltmek için. Ee, çok ayıptır söylemesi. Kuzu tandır pişirmişler. <gülüyor> <Şimdi gülüyor> beyaz pilav, çok pilav. Kuzu tandır. Bak siz Türkler bunu seviyorsunuz. Çok iyi şey. Kimi, e ne bandıralıydınız? Marshall Adaları bandıralı. Japon yapımı. Yunan sahipli. Ukrayna ekipli. Rotterdam'a gider. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve, bir, ve bir Türk evet, evet Gerçek bir Hakikaten Bir, bir fıkıra yani. Ha? Evet. Olay olay. Herkes imza falan oluyor. Böyle bir Çok şey iyiymiş, yok. Herkes öyle. eşlerini arayıp biz kadın kurtardık denizden. <gülüyor> denizden korur. kadın çıktı falan diye. Çok acayip değil mi? ya, <gülüyor> <gülüyor> ya Dilekciğim gözlerin içi gülüyor. Ee, gene yapacağım. Iki, gene yap. Aynen, ee, ben gene ben yap, de gene diyecektim. Hoş geldin Türkiye, hoş geldin. Ee, buradan ailene de sevgilerimizi yolluyoruz. Gözleri aydın. Sağ ol. Ee, biz bir daha yola çıkacan, günü bekliyoruz. Evet. Ondan bir gün önce bak gene cumartesiye denk getirme tamam mı? Tamam. Cumartesi bize gel, biz sana gene. Bir hafta sonra çıkarım gene. Yani. <gülüyor> <yani. gülüyor> bize gel, biz uğurlayalım gene seni. Ben bir seni. şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Rota Atlantik benim Atlantiyi geçip geçmemle bağlantılı değil. Geçmen başarı değildi, geçmen de başarısız Yarım kalmış, yarım işi tamamlayacağız. O ayrı Eyvallah, konu. tamam. Rota Atlantik bir ruh. Lütfen Darüşşafaka Cemiyeti adına söylüyorum ve kendi adıma o kız çocuklarını desteklemeye devam edin. Kampanya son sürat devam ediyor. Ne yapacağız? Kampanya okuyunuzu okay, geçiyor. ne yapıyoruz? 1863 Rota yazıp mesaj atıyorsunuz. Ya da bir dahaki sefere yelkenlerin yani üzerinde isminiz olmasını istiyorsanız 50 lira ayda çarpı 12 ay sürekli bağış yapabiliyorsunuz. Ben kardeşim bütçem yok. Al 5 lira. 5 lira bir paket sigaradan az. Her zaman söyleyeceğim bunu. ha ciğerleriniz açılsın. Bir <gülüyor> paket sigaradan az. Bir evet. daha hatırlat. 18.63. rotaya yaz, mesaj at. O kızlar Atlantiyi geçsin. Ben geçemedim. Evet ama o kızlar Atlantiyi geçsin. Çünkü bizim okyanus geçecek. Güçlü kadınlara çok ihtiyacımız var gelecekte. Bunu sakın ne olur unutmayın. Aynen tam da söylediğinin üzerine... Çok acayip bir şarkı çalacağım ha. şimdi. E, bitirişte senin yine bir istek parçan olacak. Temple of the King'le kapayacağız programı. Ama şimdi çalan parça... Never known a girl like you before. <gülüyor> Dilek'cim aynen öyle. çok seviyorum. Aynen. Senin ve Sumirna için gelsin o zaman. Kim bilir nerede şu anda tek başa. Kendi geçiyordur belki bir yerlere. Bakalım. Müthiş bir sohbet, müthiş bir kadın, müthiş bir konuk. Ve bugün hakikaten çok büyük keyif alarak ben buradaydım. E, çok teşekkür ettik. Hakikaten bize gurur verdin. Ver. Buraya geldin. Bu fırsat için. Biz teşekkür ederiz sen de veda ediyoruz artık. Girl Like You'da girdi. Sendeyiz. Diyecek bir şey yok. Dilek Ergül gene git. Gene buraya gel. Gene Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Maciadan uzak kalmayın. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There, in the middle of the people, he stands still, feeling just the wave of a strong right. kaçmak isteyenlere Rock FM reçetesi Radyo Geografika Türkiye radyolarının tek macera ve doğa sporları programı 94.5'te. Gezi ve doğa fotoğrafçısı Kaan Aygudak'la müzik editörü Cem Sarıoğlu'nun hazırladığı program şehirden kaçmak isteyenlere akıl vermek üzere tasarlandı. Dudak buçuklatacak işlerde uzmanlaşmış konuklar, macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıra dışı sohbetler edecekler, bluesdan hard rock'a uzanan özgür müziklerde